Oh yeah. Çıkkastı Ertesi. Yıl 2012, ay 12, gün 345, Kasım 33. 1430 Sicri Muharrem 26, 1428 Rumi Kasım 27. İnsan yemek. Hakları, İnsan Hakları Haftası. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin ilanı 1948. Fırtına. Y yemek listesi 345 domates çorbası etli yaprak dolması, zeytinyağlı pırasa elma komposto büyük saatli büyük marif, marif takvimi the things that I used to do do, Lord, I won't do no more. But always in vain I would search all night For you baby Lord and my search Would always been in vain But I knew all alone darling That you was hit out You're the man. I'm going back to my family too I'm going to send you back to your mother baby Lord and I'm going back to my family too Cause nothing I do that please you baby Lord, I just can't get along with you. Merhaba herkes, 94.9 Açık Radya'dasınız. Açık Gazete başladı. Açık Gazete e, olanca hızıyla devam ediyor. Fakat yeni isimler de aramızda katılmaya devam ediyor bu süreç içerisinde. Bugün e, programa Ali Bilge ile beraber devam edeceğiz. Mert Turne'de ve Teknik Masa'da da Didem var. E, o yüzden bir günaydın diyelim herkese isterseniz. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ömer Madra'nın ufak bir soğuk algınlığı durumundan muzdarip olduğunu ilk önce haber vererek başlayalım. Ama saat 8.30'dan sonra kendisiyle Doha'da neler oldu ve iklim değişikliği ile alakalı çıkan Doha'da nasıl bir karar çıktı bunu tartışmak üzere kendisine bağlanacağız. Fakat bugün Ali Bilgeleyiz. Zaten Ali Bilge'de uzun bir süredir açık gazeteye emek veren kişilerden bir tanesi. Kaç sene oldu Ali Bey? Sanıyorum... 2013 e, Nisan'ı ile birlikte 10 yıl bitmiş olacak. 10 yıl bitmiş olacak. Bu arada Ömer Madre'ye geçmiş olsun evet. dileklerimizi iletelim ve e, yani normalde benim program 9 sonrası evet. ama bugün e, birlikte götüreceğiz. Evet, seni. evet birlikte götüreceğiz. Zaten yoğun ve karışık bir e, gündem var. Bu gündem içerisinde beraber yolumuzu bulabiliriz galiba. Evet. Tekrardan belirtmek gerekirse, dokuz buçuktan sonra da Mermadra'ya bir e, alo diyeceğiz ve sekiz buçuk buçuktan sonra kusura bakmayın e, bağlandıktan sonra da tekrardan son durumu da ondan almış olabileceğiz. E, girişimizi Eddie Guitar Slim Jones'tan yaptık. 1926'da bugün doğmuştu. E, parçanın ismi de The Things That I Used To Do. E, rock and Roll tarihinin e, en fazla satan 500. E, ...albümünden bir tanesiydi bu. Ve e, Eddie Gitar... E, ...Slim Jones. Eddie Jones... ...ya da e, Gitar Slim'e de... ...bir günaydın diyerek başlamış olalım. Evet Ali Bey. Oh. Şimdi... E, ...bugün aslında... E, ...gazete başlıklarına falan... ...baktığımızda her zamankinden... E, ...daha az olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin... E, ...yüklü gündemleri var. ve Her şeyden evvel... ...bugün e, Ankara da Bütçe görüşmelerinin genel kurula indi bütçe görüşmeleri. Bundan e, saat 9'dan sonra tekrar bahsedeceğiz. E, bütçe görüşmeleri zaten ülke gündemindeki meselelerin e, tartışıldığı bir e, arenadır, önemlidir. E, bütçe dışı Türkiye meseleleri de gündeme getirilir. Dolayısıyla onu e, derkenar edelim. 9 sonrasına bırakalım istersen. Ama e, yani KCK soruşturmaları... Devam ediyor. Devam ediyor ve hafta sonunda yine hızla hızlanmış pek çok ilde tutuklamalar, yeni gözaltılar söz konusu sanıyorum. İstersen ondan bahsedeyim ya yani bu Türkiye'nin klasikiyi oldu. Evet, Türk... Hafta sonları mutlaka bir KCK e, operasyonuyla karşı karşıyayız 2-3 evet, haftada bir. E, Mardin, Diyarbakır, Batman'da düzenlenen KCK operasyonlarından bahsediyoruz. 80'den fazla kişinin de gözaltına alındığı bildiriliyordu. Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da e, bu e, isimler arasındaymış. E, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 80'den fazla kişi tekrardan belirtmek gerekirse gözaltına alınmış. E, BDP... Mardin'deki BDP teşkilatlarının ve yöneticilerinin adreslerine doğrudan baskın düzenlendiği haberleri gelmişti. Hafta sonu içerisinde BDP Mardin Başkanı Abdülcelil Şimdi, Ahmet Türk'ün yeğeni olan BDP'li Mardin İl Yöneticisi Nevruz Türk, Kızıltepe İlçe Başkanı Ömer Turgay gibi isimler devam ediyor. Bu sivil cuma namazlarında namaz kıldıran Mehmet Yıldız gibi isimler de belirtilmiş. Gözaltına alınanlar arasında Akşam gazetesi içerisinde SİİRT'te ekipler de sabaha karşı BDP il binasına belediye başkanı Selim Sadak'ın makam odası ile belediye meclis üyeleri BDP'li yöneticilere ait 15 adrese baskın yapmışlar. Diyarbakır'da da aynı şekilde e, gözaltılar gerçekleştiğimiz. Sadak'ta Diyarbakır'da gözaltına alınmış. Meclis üyeleri Seyfettin Aydın, Dilber Sevim, Abdullah Kaçar, Gülbahar Karataş ile BDP eski il başkanları arasından Siracettin Kayran'ın daralarında bulunduğu 15 kişi isim listesi gördüğünüz üzere evet. epey bir devam Aslında ediyor. Aslında yani binlerce zaten bdp operasyonlarında yerel politikacılar ve yerel yöneticiler içeride zaten. Yani bu sayılarını 5000'e ulaştığı söyleniyor bu operasyonlarda. Ve Selim Sadak'ta eski milletvekillerinden bildiğim evet. kadarıyla bu hafta sonu da bununla devam edilmiş gözüküyor. Aynı zamanda galiba BDP'lilerin Diyarbakır'da e, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Evet bu Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra da bir açıklama yapıldı. E, buna değinebilme fırsatı bulabiliriz ama elimizde başka e, haberler de var. İsterseniz ufak Tabii. bir özet geçtikten sonra tekrar bu haberi geri dönelim. Bugün e, İnsan Hakları Günü. E, Açı saatli marif takviminde de belirttiğimiz üzere. E, 1948 yılında. 1948 yılında. İnsan hakları, bildirisi. i̇nsan hakları evrensel bildirisinin 10 Aralık 1948 tarihinde benimsenmesi üzerine olduğundan bahsediliyor. Ve Türkiye'de de 10 Mart 1954'te insan hakları bildirisine uymayı kabul ettiğine dair e, bir notta düşünmüş tarihi bu bildiriye göre bütün insanlar ana baba cins ırk milliyet ve dinleri ne olursa olsun eşit haklara sahip olacaklar doğarlar eşit haklara sahip olarak doğarlar. Bu haklar kanun önünde de geçerlidir. Bütün çocukların evlilik dışı dahi olsalar diye geçiyor. Ee, özel bakım ve korunmaya hakları vardır. Her türlü şekliyle kölelik ve kulluk yasaklanmıştır. Her sanık suçu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılacaktır. Hiç kimse hiçbir sebepten ve hiçbir zaman işkence edilemeyecektir. İşkence edilmeyecektir. Hiç, e, hiç kimse insanlık dışı insanlık onurunu kıran e, cezalara çarptırılmayacaktır. Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlık hakkından veya vatandaşlığı değiştirmek hakkından mahrum bırakılmayacaktır. Herkesin eğitim görme ve çalışmaya hakkı vardır diye geçiyordu saatli marif takviminde. Saatli marif takvim sırasında okuyamadık. Şimdi de geri gelmişken okuyalım. Ee, bazı ödüller de vardı. Mazlum Derin 2012 yılı insan hakları ödülleri verilmiş. Bunların arasında e, Mehmet Atak, Ali Akel, e, Mustafa Cemlioğlu, Ahmet Kaya ve e, Roboskili aileleri verilmiş olan. Ödüller vardı. Hafta sonu gerçekleşen. E, aydın Durmuş Hukuk Ödülü Mehmet Ata verilmiş. Basın ödülü Ali Akel'e. Ali Akel geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarını gerçekleştirilen, tarafından gerçekleştirilen ve halen adli ve idari soruşturmaları neticelendirilemeyen Uludere Roboski'de 34 sivilin hayatını kaybetmesinden sonra kuruluştan, e, kuruluşun, bu yana emek verdiği ve uzunca bir süredir Washington temsilcilerini sürdürdüğü Yeni Şafak Gazetesi'nden ayrılma pahasına adaletin ve hakkın yanında duran yazıları nedeniyle basın evet. ödülü verilmiş. Ee, Halklar Arası Dayanışma Ödülü Mustafa Cemlioğlu'na Vefa Ödülü de Ahmet Kaya'ya verilmiş. Ve insan Hakları Mücadelesi de Roboskili ailelere verilmiş. Ee, ödülü bu veren hararda... kuruluşu tekrar edelim isterseniz. Ödülü veren kuruluşa mazlum, mazlum der. Der. Evet 2012 yılı insan hakları ödüllerinden bahsettik. Böyle bir durum vardı. Sonra e, Türkiye gündeminden biraz daha çıkacak olursak Orta Doğu'da ilginç gelişmeler yaşanmıştı. E, bir kere e, Halit Meş Meşel'in Gazze'ye dönüşü var değil mi? Evet. 45 yıl sonra sanıyorum. 45 yıl sonra Halit Meşel Gazze'ye döndü. E, döndükten sonra da toprağı öptü. Ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmayı da... İsrail seni hiçbir zaman tanımayacağız şeklinde evet. basına da yansıyan şekliyle özetlenen bir konuşma gerçekleştirdi. bir taraftan da arkada füze maketleriyle beraber ve de on binlerce insan evet. karşıladı. Ve aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'ne de karşılıkta karşılıklı evet evet bir yakınlaşmada yakınlaşma, adı yakınlaşma, bahsediliyor. mesajlar dayanışma içeren mesajlar da sergilendi. Sergilendi ve eee Ortadoğu'dan bir başka haberse Mısır'da Evet. Mursi. Mursi'nin geri adım attından bahsedelim Ama ne haftaydı, değil mi? Yani e, Arap Baharı diye başlayan mübareğe karşı gösterilerden sonra meydan, Tahür meydanı Mursi'ye vaziyet aldı ve gerçekten gittiler. E, çok önemli bir direniş gösterdiler. Evet evet, bir anda bitti denilen bu devrim süreci evet. tekrardan ortaya çıkabileceğini gösterdi. Ve insanlar hala meydanlarda tahrir, eski havasının yakaladığına dair de haberler geliyor. Bir yandan çatışmalar da devam ediyor. Dokuz kişinin öldüğünden bahsediliyordu bu çıkan çatışmalarda. Ama Mursi'nin... E, bu... Etkilerini arttıran bu e, teklifi, yasa teklifi, kararname ya da yasa, e, Onun akıbeti de geri galiba alınmış. O akıbeti geri çekilmiş fakat anayasa değişikliğiyle alakalı yapılacak olan referandumda... E, ...herhangi bir değişiklik olmayacağından Hı. bahsediliyor... Ee, ama bir yandan da muhalefetin baskısı da devam ediyor. Bu işi referandum süreciyle de yapamazsınız diye. Mısır'daki durumda bir diğer karışık durum olarak gösterilebilir e, Ortadoğu'da Suriye'de. Bu arada Mısır ordusu bir açıklama yaptı değil mi? Mısır ordusunun açıklamasını görmedim ama e, diyalog çağrısında bulundu. Evet yani baktım. bir Müslüman kardeşler o, o çağrıyı olumlu buldu. Orta yol böyle şey yapmadı yani Müslüman kardeşlerin açıklaması. Hızlı zıtlasma yok galiba. Evet yani o açıdan. E, yani askerin şey. konumu e, Mısır'daki askerin konumu pek de zıtlasmayı müsait bir e, şekil göstermiyor galiba. O daha da önümüzdeki dönemde bu şeylerin durulmadığını da görüyoruz ama en azından ilk adımda kitlelerin mücadelesi bir karşılık bulmuş şura benziyor. Evet bir e, yumuşama var. var. Ee, bir gel diğer yumuşama da Irak'tan var. Irak'ta e, Kürt kuvvetleriyle e, Irak yönetiminin, merkezi yönetiminin bir zıtlaşmasına şahit olmuştuk geçtiğimiz iki hafta boyunca. Bunda da e, bir yumuşamadan bahsedilmekte. Şimdilik e, ortadan kalkan silahlardan bahsediliyor. Daha doğrusu e, cephelerden geriye çekilen silahlardan, tanklardan bahsediliyor. Bu e, yani tartışma sanıyorum bu petrol e, boru hattı üzerinden başladı değil mi? Genel olarak galiba öyle yani fakat çünkü Basra'ya ama... mı gelsin, Türkiye üzerinden mi e, pazarlara aksın diye. Çünkü bu Er şey bölgesindeki e, Kürt e, Irak, Irak Kürt bölgesindeki rezervler e, hem son derece eldeyememiş rezervler daha henüz ve daha güçlü e, rezervler bunun üzerinde bir kavga var ve bu tar tartışmada güneyden Basra'dan boru hattının gitmesi aynı zamanda Türkiye üzerinden gitmesi bir tartışma söz konusuydu bu konuda benim biraz konuya yabancılığım var şimdi Basra'ya gittiği zaman bundan yararlanacak olan kimler ve Türkiye'den gittiği zaman ya kimler tabii yararlanacağını yani biliyoruz? Türkiye üzerinden gitmesi şeyin güneyin istemediği bir durum her şeyden evvel yani sonuçta Boru atlının, gaz ve petrol ilişkin boru geçtiği yerler onun belli bir şekilde bir gücünü elinde bulundurabiliyor. Böyle bir tartışma var ve devam edecek bu. Yani Irak hem güney hem kuzey ile bu tür tartışmaları içeriyor. Ve Türkiye'de burada yani Yıl Enerji Bakanı'nın meselesi de biliyorsun Erbil'de 19 şirketin bir araya geldiği bir zirve yapılıyordu. ...bu gaz ve petrol servisi evet. ...önümüzdeki günlerde de bu tartışmalar... ...yine devam edecek gibi ve Kürt sorunuyla da... ...bu Türkiye'nin... E, ...ilişkin bir olay yani Kuzey Irak'taki... ...yönetimle olan ilişkiler evet. açısından da önemli. Taner Yıldız'ı... E, ...hava sahası açılmamıştı Açıldı. galiba... ...ardından da Kılıçdaroğlu'na... Kemal Kılıçdaroğlu'na evet. bir davet gelmişti... Kemal Kılıçdaroğlu da karayoluyla gitmem. Evet ama... ...bu konuyu yapmıştı. çok fazla Türkiye büyütmedi... ...farkındaysan... Evet. Yani çünkü yani gerçekten Suriye'de bir durum, pozisyonun son derece kritik. Zaten bir yandan kendi sınırları içerisindeki bir çatışma, savaş hali var. Bir taraftan da Irak'ta hem güney hem kuzey kritik bir anı vardı ve bu çerçeve içerisinde. Bir de biliyorsun eski Başkan Yardımcısı da Türkiye'de, Haşim'i. O konuda da bir gerilim yaşıyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Türkiye'de orada e, yani bakanının alınmaması meselesini çok fazla büyütmeden meseleye yaklaştı gibi gözüküyor. O da bir e, değerlendirme konusu değerlendirecek hususlardan bir tanesi. Evet bir diğer taraftan da Suriye demişken Suriye'de de çatışmalar devam ediyor. E, hükümetten gelen bir açıklama vardı daha doğrusu hükümete yakın kaynaklardan gelen bir açıklama vardı. Esad'ı bu sefer gidiş tarihi olarak yaz aylarını seçmişler. Yaz ayları gibi gider Esad deniyor. Ama bir diğer taraftan da çatışmalarda başta Halep olmak üzere ve Şam'ın Banyolileri olmak üzere devam ediyor. Ve Türkiye'ye de gelen sığınmacılarında sayısında artışlar görülmeye başlanmış tekrardan. Suriye'deki durumda bu şekilde. Sayıları herhalde en son başbakanın açıkladığı 117 bindi. Evet. Daha da yükseliyor bu rakam çünkü birazdan da konuşacağız. Ee, Bütçeyi de bayağı bir kaynak ödenek konmuş bu konuda 2003 bütçesine. Evet o konuyla da alakalı bazı tartışmalar vardı. Ee, bu e, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Yardımının neden gelmediğine dair bu Hı -hı. kampları da e, Bununla alakalı herhangi bir şey e, görebilme şansınız oldu mu acaba? Valla başından beri e, Türkiye bu konuda e, bir takım girişimlerde bulunmaya çalışıyordu. Ama e, sanıyorum e, sınırlı ölçüde bir katkı söz konusu. Bir de galiba böyle bir durum olduğunda e, kampların e, yönetimlerinin de e, Birleşmiş Milletler'in denetimine Hı, geçmiş evet. olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla yanlış e, bilmiyorsam. Ama... BM olsun Avrupa Birliği olsun çok büyük bir destek vermiyor buradaki kamplardaki insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hususlarda Türkiye'de de yani benim gördüğüm 2013 bütçesinde 400 milyon liralık bir ek ödenek konulmuş. 400 milyon liralık. Evet. Peki Onlar... Avrupa Birliği'nin buna bir ödenek ayırmamasının ya da destek vermemesinde bir gerekçe olarak bir şey var. Birincisi gerçekten çünkü revizyona bile katılmama kararı alıyor ülkeler. Ciddi bir kriz var. Evet. Yani pek çok şey, tasarruf şeylerine gidiyorlar. Belki kaynak yani kaynak e, ayırmama isteksizliği içerisindeler. Belki ayırabilirler. Ondan sonra BM'yi e, yani genel olarak zaten Suriye meselesi diğer e, konular gibi el alınlamadı. E, ateşli bir şekilde yeniden yap Fransa'nın bir takım girişimleri oldu ama onlar da cıdız kaldı. Yine e, bu çerçeve içerisinde e, katkının büyük zaten Türkiye bütçesi üçlenmiş oluyor. E, buna ilişkinde e, sanıyorum bu meclis görüşmelerinde e, tartışma olacaktır. Evet. E, Suriye'nin bir maliyeti var. Sadece sığınmacıların yaşam koşulları açısından. Tabi onun başka etkileri de söz konusu. E, ama benim bildiğim kadarıyla BM'nin ve Avrupa Birliği'nin e, kamplara olan katkısı çok e, istenilen düzeyde değil ya da e, seviyesini bilmiyorum yani. Ben Almanya'nın da... destek vermeyeceğine dair gerekçe ya da destek hangi şartlarda destek vereceğine dair gerekçe olarak sunduğu argümanı e, kampların şeffaflıktan uzak olması, hı hı. kampların herkese açılması ve içeride nelerin olup nelerin bittiğine dair insanlara bir açıklama yapılmasından geçtiğinden bahsetmişlerdi. Ama e, bu şartlarda galiba sağlanamamışlar ki ki en son e, gene bazı tartışmalara neden olan Antalya toplantısı vardı. <gülüyor> e, Suriyeli muhalif liderlerin daha doğrusu aynı zamanda Özgür Suriye Ordusu'ndan da temsilcilerin Antalya'da bir araya gelip bir toplantı gerçekleştirdiğine dair haberler de vardı. Ya burası Türkiye'nin gerçekten e, ciddi bir korozyon var burada. Yani Suriye meselesi zaten daha sonra da gireceğiz. Hükümeti e, AK Parti hükümetinin içerideki bir takım e, sertleşmelerin kaynağında dışarıdaki başarısızlar bu komşularla olan ilişkilerdeki başarısızlıkların yattığını söylemek mümkün. E, çünkü gerçekten burada e, istenilen yani win win win olayı e, gerçekleşmiyor. Evet. Ondan sonra yani eski şeyleri de bir koyup üç almak filan e, burası çok farklı bir dünya ve hükümeti AK Parti hükümetinin aşındıran en önemli şeylerden biri Suriye. En önemli aşındırıcılardan bir, bir tanesi tane Suriye. Fakat şunu merak ediyorum sizin görüşünüzü daha doğrusu bu konudaki bu genel AK Parti'nin şu anda var olan hükümetin Suriye politikasına ve dış politikasına dair başlıca karşı çıkışlar argümanı olarak karşı çıkış argümanı olarak sıfır sorun politikasının ne hale geldiğinden hangi sonuçlarda şu andaki durumla karşılaştırma yapılarak gösteriliyor. Bu bu kadar öngörülebilir bir durum muydu yoksa... Bir sürecin ürünü olarak mı buraya kadar gelindi? Yani bana kalırsa Suriye meselesi yani tam programı buna hasretmek durumunda kalmayalım ama yani bütün hükümetler açısından zor bir problem evet. zaten çözülmesi. Yani e, en usta e, siyasi manevraları bile yaparken burada zorlanacağınız bir alan çünkü... Bu kadar sınırınız var. Tarihsel, etnik beraberlikleriniz olan bir alan. Sığınmacılar geliyor bir Bir taraftan. de çok şey yani hem dinsel hem etnik mozeyinin çok yüksek olduğu. Aynı zamanda Şii-Sünni e, renkleminin problematik teşkil ettiği önemli alanlardan biri. E, Ruslar var üssü Yani mesela bunlar yüz bin Rus yaşıyormuş. Irak topraklarında yani eski dönemden evlenen şey yapan bir Akdeniz'deki limanınız var bunların hepsi bir araya geldiğinde e, gerçekten sadece AK Parti hükümeti Türkiye'de e, zor bir denklem yani kayıtsız da kalamıyorsunuz İşin içine yalnız böyle bir sultan aman tüccarı man mantığında girdiğinde de bunlar. Evet. karşınıza çıkıyor. Derinlikli bir şey yok. E, meseleyi e, şu olmazsa bu olur, bu olmazsa bu olur diye bir araştırma yapılarak e, girilmediğinde görülüyor. Ve burada gerçekten bir korozyon var. E, ve Türkiye açısından da sıkıştırıyor. Yani açıkçası e, güvenlik meselesini plana çıkarıyor filan. Bunların hepsi de benim yani kişisel kanaatim. E, AK Parti'nin içerideki otoriterleşmesi, hırçınlaşması e, bu e, iki, iki sınırdaki yaşanan gerilimlerin yarattığı bir şey var. Yani coğrafi sınırlar baskısının, oradaki pozisyonun, gerilimin başarısızlığı. Evet. İçeriye de yansıdığını düşünüyorum. Evet dışarıdaki bu gelen izlenimlerin içeride tepki ya da içeride bir ses bulması nadayi bir haber daha vardı aslında konuyla pek bağlantılı olmayacak ama taraf gazetesinden çıkmıştı bu haberde. Cumartesi günü galiba. Bu Muhteşem Yüzyıl polemiğine de aslında bir dış tepkiden ötürü e, gerçekleştiğine dair de bir argüman savunulmaktaydı. Yani bahsettiğiniz üzerine çok e, net örtüşen bir şey olmadı. Denklem olmadı bu ama. Yani Mursi'nin siz ecdadınızın nasıl gösteriyorsunuz? Böyle şey olur mu tepkisi üzerine? E, böyle bir e, argümanında ortaya çıktığından bahsediliyordu. Bu da bunun başka bir tarafı olarak da görülüyor. Ama mesela ben bir yazı okudum geçenlerde. Yani mesela bu diziler bütün bu ülkelerde izleniyor biliyorsun. Evet. Özellikle bir makalede işte gözünüze bir anda diyor bir Türk dizisinin reklamıyla karşı karşıya kılıyorsunuz Kahire'ye ve Tahrir Medine'de doğru ilerlerken. O işte 1453 ile ilgili. Yani e, bilmiyorum böyle bir diyalog sonucunda hırçınlaşıp hırçınlaşmında ama bir kere şöyle bir şey var. Bu sınırlarınızdaki güvenlik bu mesela Putin'de de vardır. Yani batı ve doğu sınırı doğudan işte Çin'le yani bir denizle örtüşmüyor. Bunda coğrafi sınırlar baskısı orada güvenlik şeyi. Suriye meselesi Türkiye'nin bir yeni bir hat. Açtı. Kürt meselesine ilişkin mesele e, çarpı iki oldu yani. Bunlara hazırlıklı değil e, ve bu e, da bir güvenlik e, toprak kırılgandı. Mesela Kürtler açısından, Türkiye açısından, Suriye meselesini bunların hepsi e, bana kalırsa e, şeyi e, Erdoğan ve Akp Hükümeti'nin de e, başarısızlığı sonuçta. Burada bir istedikleri gibi bir durum söz konusu değil. Bu içeride otoriterleşme kat sayısında artırabiliyor. İçerideki işte müsteşem yüzyılla ilgilenme şeyine kadar da götürebilir <gülüyor> ama AK Parti açısından yani bazı şeyler de bir jenerasyonda kırılan şeyler değil. Yani tarihe bakışı, bu tür konulardaki yaklaşımı yani sonuçta bu insanları da çok fazla şey yapmayalım. Milli görüş geleneğinden gelen, Türk İslam senteziyle büyümüş, hayatlarında bir tane eee batı ya da genel olarak evrensel internetsiz şeylerle kültürle çok yoğrulmamış insanlardır. Dolayısıyla e, bu tür meselelere bakış açılarında aslına rücu eden zaman zaman evet. davranış kalıplarına girdiklerinde e, görebiliyoruz. O yüzden muhteşem yüzyıl meselesi bir gündem kaydırma olarak görmüyorum ben aslında. İçinden geçeni e, dışa vuruyor bazı. Gündemi belki an. de biraz daha İrata. böyle e, sıkılmış halde olarak da görebilmek mümkün. Bu süreci de. Ve e, Batı'da da aslında e, Batı dünyasından madem bahsediyoruz. Onlar e, Batı dünyasıyla da alakalı bazı gelişmeler vardı. Berlusconi'nin yeniden sahalara döneceğine dair de bir haber vardı. Bunu sizden sabah yayına girmeden evet. önce öğrendim. Yani e, İtalya krizde <gülüyor> <gülüyor> ekonomik krizde Berlusconi daha dün de değil evveli gün ayrıldı değil mi? Yani neredeyse evet. yani. E, ama e, gerçekten ee, bir, bir, Avrupa siyasetinde esen bir banalite dönemi diye nitelendirebileceğimiz e, bir dönemi yaşıyor son 10 yılda. Yani Sarkozy'siyle e, ve ile falan. Yani Avrupa'yı yöneten liderlerde e, inanılmaz bir e, garabet durumla karşı karşıyız. Evet. E, yani Berlusconi'nin sahalara, futbol sahalarına ve <gülüyor> siyasi sahalarına dönmesi şaşırtmıyor beni. Evet geçen yılki ekonomik krizden çıkarma iddiasıyla e, başa gelen Monti'nin e, Cumhurbaşkanı e, Napolitano ile önceki akşam görüştüğü e, ve e, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada kritik bütçe yasa tasarısının onaylanmasından hemen sonra istifa edeceğini duyurmuş ve gene e, saha boş kaldığına göre de eski oyunculardan oyundan çıkan tekrar girebileceğine dair haberler kriz gelebilir. öyle e, yani 5. yılında değil mi 2007'yi esas alırsak yani ilk Alman bankasının bu Avrupa e, Amerikan kağıtları nedeniyle var 5 yıl geçti. Hadi 2008 yılında 4 yıl geçti. Birleşik devletler e, Britanya bütün kıta Avrupası krizden e, daha burnunu çıkartmış değil. Bakın Almanya'da son çeyrekte küçüldü. Evet. Ee, yani ki Almanya sözde bu şeyin e, lokomotifi falan vaziyetinde. E, İtalya'nın durumu belli. İşte İspanya, Portekiz, Yunanistan, bütün Avrupa krizde daha debeleniyor açıkçası. Birleşik Devletler işte para basmakla meşgul. Yani işte Fed 2015'e kadar e, para basacak ve krizi bu şekilde. Şimdi bunların hepsi e, meseleni çözmüyor Bunlar oyunun kurallarını değiştiren unsurlardır. oyun kuralları değişmeyince krizden de e, başını kaldıramıyorsun yani Portekizli e, mühendisler Angola'da çalışmaya gitmiş İspanyol'lu e, e, şeyler e, bilim adamları Brezilya'da e, Meksika'da iş buluyor falan yani e, ciddi %25'lere beş'lere Varan çalışabilir nüfusun Avrupa'da 11 tüm genelinde Euro, Avrupa Birliği 27'de Şimdi ülkelere göre yüzde 40'lara Yüzde 25'lere varan işsizlik oranları var İtalya borç batağının içerisinde evet. falan. Şimdi Bunların hepsi normal siyasi Şeyler de beraberinde getiriyor ve Berlusconi gibi Bana göre bir şarlatan yani İtalya'da Çok şahit olmuşuz ama bu kadar Banal bir liderdi ...pek rastladığımız ölçüde değildi... ...tekrar sahalara dönme adım atmış... ...ama bizden de başka liderler... ...tekrar sahaya çıkabilir mi ne dersin? Ee, kimlerden bahsediyorsunuz... ...var mı aklınızda Bilmiyorum. bir Mesut Yılmaz gelebilir mi? Ağır belki. Mi? belki... ...belki ağır gelebilir... şeyden evet, sonra, cezaevinden sonra... ...cezaevinden sonra döner mi diyorsun... ...ama o Olabilir. 27 Nisan sonrasındaki... ...hatırlarsın... ...27 Nisan... E, ya da 367 değil mi 7 Nisan değil. Genelkurmay talimatıyla oylarını değiştirdiler de Genelkur'a girmemişlerdi hatta Erkan Mumcu ile birlikte. Evet değil Mehmet mi? Mehmet Ali alakalı daha. bir haber daha var. Onu da sonra reklamdan sonra Peki. girelim. Bir ufak bir ara verelim şimdi. Açık kaste. No, I keep singing them sad, sad songs. Sad songs, all I know. got this Otis Redding'den e, fa fa fa fa'yi dinledik. Otis e, Ray Redding Junior'ında 1967'de e, bugün e, hayata gözlerini yumuştu. Ona tabii günaydın demiş olduk e, bu vesileyle. Yurda geri dönüyoruz galiba. Evet. KCK tutuklamalarıyla başlamıştık. İsterseniz onlarla devam edelim. Tekrardan hatırlatmak gerekirse. Mesela bu e, KCK tutuklamalarının... E, ...kaç yıldır devam eden bir uygulama. Bir taraftan da... ...yani işte şey tartışmaları var. Ee, geçen hafta da biz gündeme getirmiştik. Yani ben zaman zaman... Ah, şey, ...izlediğim kadarıyla gündeme getirmeye çalışıyorum. Yani AK Parti'nin... ...Kürt politikası üzerine... E, ...izlediği zikzaklar. ...yani hem... E, ...ak hem kara... E, ...düzenlemeler yaklaşımlar. Bir yandan... ...Osto'da görüşmeler yapan, haburu yapan... ...o bir taraftan Roboski'yi yapan... ...tutuklamaları sürdüren... Ee, bu yani e, ki AK Parti bölgede iki tane parti var yani sonuçta Bir tanesi en güçlü e, şey, be, Bağımsız girerek BDP'ler e, var Bir taraftan da AK Partililer Onun dışında bölgede oy alan parti yok evet. CHP yok i̇şte MHP'nin zaten orada hiçbir şansı yok Ama e, e, sahneye yeni bir oyuncu giriyor sanıyorum değil mi? Evet sahneye yeni giren bir oyuncudan bahsedebilmek mümkün ...Mustazaf yeni parti kurduğuna dair Bunlar aslında geliyor. yani dindar Kürtlerin... ...hatta e, yani AK Parti'yi e, daha light woman... E, ...daha e, yoğun mu muhafazakar dindar Kürtlerin oluşturacağı... ...bir parti örgütlenmesiyle karşı karşıya. Bu önemli ölçüde e, iki tarafı da etkileyebilecek bir şey. Yani sonuçta e, Kürtler iki yere oy veriyor e, seçimlerde işte BDP çizgisine oy veriyor AK Parti çizgisine oy veriyor e, baktığınızda e, yeni bir İslami karakteri olan hareket legal e, eski bu Zizbullah'tır yani Türk Zizbullah'ı evet, evet. dediğimiz e, harekettir bunlar eğer önümüzdeki seçimlere e, örgütlülüklerini tamamlar seçimlere girebilirlerse ki ona doğru hareket ediyorlar bu AK Parti'yi bölgede sarsacak bir şeydir. Aynı zamanda aslında bir taraftan şeyi de etkileyebilir. BDP çizgisini de etkileyebilir ama en fazla AK Parti'yi etkileyebilir. E, Roboski olayından sonra yani bu bölgede AK Parti yani habur çizgisinde en tavan yapmıştı deniyor ya borsa diliyle. Yani Kürt meselesindeki açılımları, Kürt sorunu var. Sonra hep geriye doğru adımlar filan. İşte e, AK Bank şişofrenisi dediğimiz yaklaşımlar. İşte e, bunların hepsi e, önümüzdeki dönemde hırçınlaştırıyor. Neden? Gerçekten yeni bir oyuncunun girmesi AK Parti'yi etkiliyor ve bölgede gücü azalıyor. İşte tezgahere bile girmeyen milletvekilleri var ve son bir e, BDP'lilerin şeyden çıkarılması, parlamentodan e, dokunulmazlıkların kaldırılması hususunda yani partinin içerisinde Kürt olan olmaya adalet kalkma partisi. Şimdi yaylacılar Denetilen. Bu yaylacılar ismi de şeyden e, Demokrat Parti'ye Menderes'in büyük bir şeyi var e, 1950'lerde Ondan sonra muhalefet edenler Grubun üst katına çıkmışlar Yani amfibik bir oturma şekli Vardır ya hı hı. üstte oldukları için onlara Muhalefet edenlere yaylacılar denir Şimdi AK Parti'nin de yaylacıları Oluşuyor yani e, yüksek Platoda buna eğer mesela, <gülüyor> bu, bu siyasi dilde yaylacılar Diye şey yapılır işte Partinin yaylacıları oluşmaya başladı mı? Evet, Ak Partinin yaylacıları var. Yani zaten monoblok bir yüzde 50 oy almış bu kadar güçlü bir e, parlamento grubunun yani hepsinin e, yetnesak bir şeyden geçmesi mümkün değil. Peki bu olayla beraber mi? Yani dokunulmazlıkların kaldırılması durumuyla beraber mi? Yok, o çarpıcı ondan ya, var mı? Var, var tabi. Yani ha. Ak Partinin kürt politikasında işte Roboski açıklayamazsın. Şimdi orada PKKlı çocuk daha çıkıyor savaşıyor, ölüyor. Evet. Öldürüyor işte. Neyse bir çatışma var. İşte bu çocuğun akrabaları burada 30 yıldır savaş var. Bu 30 yılda bin, binlerce insan öldü. Bu on binlerce insanın hepsinin akrabaları var. Aileleri var, sülaleleri var. Bu sülaleler AK Parti'ye de oy veriyor, BDP'ye de oy veriyor. Evet. Geçmişte şeydi. PKK'ya da destek diyor, AK Parti diyor. Aileler, aile dediğin olay büyük, büyük evet. şey. Şimdi bunun içerisinde bunlar etkilenmiyor mu? AK Parti e, milletvekilinin akrabaları daha da değil mi? Ya da işte e, Mardin Ticaret Odası, Diyarbakır Ticaret Odası, oradaki sivil toplum örgütleri, iş dünyası, müteahhit, iş adamı, iş bunların da hayatlarında bu var. Dolayısıyla bunların etkilenmemesi yani Diyarbakır İl Başkanı'nı görevden istifa ettirdiler değil mi? Yani işte evet. benim böyle başkanım olamaz falan. İşte, bu bir şey ifadesi aslında. Yenilgi ifadesidir. Ha orada yanlış yaptın. Söz verdiğini yerine getirmedin. Robos gibi bu aydınlatmadın. Evet. Ya adama ödüllendirmişsin bir de, değil mi yani? Işte Hava kuvvetleri, kuvvetleri komutanına komutanı, komutanı, madalya, madalya var, evet. bu konu kapalı. E, bir taraftan işte Suriye politikasında gerçekten şey desin. E, orada da attığın adımlar, e, yaptığın işlerde problem var yani bölge. Şey, birazdan şey mesela bu ne oluyor Türkiye? Avrupa'da kriz. E kriz Türkiye'yi etkiliyor ne oldu? Oradaki %50'lik satışların var değil mi? E, Avrupa Birliği 38'lere düştü. E, bir yandan da Şam'da problemin var. Doğru mu? Evet. Yani Şam'la da e, halledemiyorsun o işi. Şam nedeniyle Orta Doğu'da satışların düştü. Yani bölge sadece Güneydoğu falan etkilenmiyor. Sen Türkiye ekonomisini de etkiliyorsun burada. Ya çünkü Avrupa'nın krizi nedeniyle çeşitlendirdin. Orta Doğu'ya ağırlık verdin. Şimdi o... E, Araba geçmiyor iki taraf yani e, tır geçmiyor yani oralar etkilendi satışlar inliyor Maraşı Antep'i Antakya'sı Mersini e, hem ticari ticari anlamda. açıdan vesaire şimdi bunların hepsi Hı. bir ciddi bir e, problemle karşı karşıya gitiyor hem güvenlik meselesi getiriyor güvenlik eğer bir sınırlarında bir ülkenin güvenlik sorunları varsa o otoriterleşme getiriyor zaten yani Putin'de de görürsün bunu yani ne bileyim işte kendini hep şey görürüz ya sınır iki tarafta da yani denizlere denizle sınırın daha kolaydır anlatabiliyor muyum coğrafi şey denir buna literatürde coğrafi baskıların oluşturduğu sorunlar hep bir güvenlik şeyiyle karşı karşıya NATO gelmiş şeye kadar girmiş şimdi batısında yani işte Gürcistan'a giriyor filan. Yakın zamana ha, kadar yakın Çeçenistan sonra. burada e, yani içerideki hırçınlaşmayı anlamaya çalışıyoruz. Bir rasyonel bir şey bulmaya çalışıyoruz. Ya ne oldu e, e, filan. Burada başa konulabilecek şeylerden bir tanesi bu Suriye. Yani aşağıda senin ciddi bir sorun var. İran'la eee Limoni'ye gidiyorsun. Hem altınla petrol e, ...alıyorsun... ...doğal gaz alıyorsun... E, ...ama aynı zamanda işte Suriye meselesinde... E, ...problemin var... ...bazı konularda... E, ...Irak netameli, Suriye... ...bunların hepsi... ...yani sınırlarında sorunlu olan... ...güvenlik sorunu olan... ...kırılganlık içeren olaylar... ...içeride ben, benim benimkisi... Var. ...Ak Parti'nin otoriterleşmesinin... E, ...başlıklarından... ...biriydi... ...bunlardan kaynaklanan bir evet. otoriterleşme... Evet söz konusu olabilir. Ama bölgede artık başka oyuncular da, siyasi oyuncular partiler giriyorsa AK Parti o da hırçınlaştırıyor Kürt politikasında. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela eğer böyle bir legal dindar Kürt hareketi etkileyecektir AK Parti. Peki yeni giren bu yeni aktörlerin hırçınlık politikası nasıl olacağına dair bir öngörünüz var mı? Valla onları hiç tanımıyorum açıkçası. Yani çok fazla tanıdığımı söyleyemem bu hareketi. Ama bu dernek Diyarbakır'da Yüz bin kişilik miting yaptığımı biliyorum. Çok güçlüler. Hı hı. Yani şeyde de güçlüler. Hayatın içerisinde, üniversitede vesairede de güçlüler. O bölgenin üniversitesinde de bayağı... Yani AK Parti'den güçlüler diyebilirim. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemde... ...daha farklı bakmak durumunda. Ve buradaki gelişmeler dikkat çekici tabii. Yani hem bütün... Yani değişik Kürt partileri söz konusu olabilecektir. Yani alevi Kürtler de parti kurabilir hı hı. daha önceki döneme. Yani bu çeşitlik artabilir yani. Ee, biz buraya şeyden geldik yani hükümetin e, sertlik, otoriter e, şeyi artık günlük hayatın içine giriyor. Baş bir başbakan bir dizi senaryosunda karışabiliyorsa yani artık burada parlamentoda bir milletvekili bir diziyi engelleyebilecek bir yasa teklifi hazırlayabiliyorsa ki o parlamentonun üyesinin grafiğine de karnesine bakmak lazım. Hayatının bunun dışında bir önerge verdim acaba başka bir konuda. O, bir, unuttum şimdi ismini. Yani onu onu bir kontrol etmek, etmek lazım. Etmekte fayda var. E, ve bakın burada e, AK Parti'den önemli isim Ömer Çelik sorumlu genel dış ilişkilerden sorumlu genel başkan ve Tayyip Erdoğan'ın yani ilk beşinde bulunan kişilerden biri. Yani bir noktada bu söyleşiyi okuduğunuzda milliyette Zeynep Miracış'la yapılan söyleşi Yani bir savunma şeyi içerisine gidiyor. Demek kendilerini yani bu otoriterleşme sürecini açıklamaya çalışıyorlar. Kürt meselesindeki tavırlarının yani kendilerine de açıklamaya muhtaç iniş çıkışları olduğunu görebiliyoruz. Onlar da herhalde değerlendireceklerdir. Evet Milliyet Gazetesi'nde çıkan bu haberde e, aslında ön plana çıkarılan sorulardan bir tanesi de yeni bir Oslo sürecinin mümkün olup olmadığı konusunda e, sorulmuş Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili ve dış, işler, dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e e, soruyu haberi sizin önünüzde olduğu için tam olarak okuyamadım ama şu şekilde soruluyor ee, AK Partili Kürt, siya, Kürt siyasetçiler Başbakan'ın Kürt sorunu konusundaki bölgenin siyasetçileriyle bir araya gelmediğini söylüyorlar. Kapalı devre çalışıyorlar, endişeliyiz diyorlar. Ee, AK Parti ve Başbakan bu uyarıları dikkate alıyor mu diye sormuşlar. Ee, cevap olarak da soru bu şekilde sorulduğu zaman yanlış sorulmuş olur diye cevap veriyor. Neden diye sorulduğu zaman tekrar kendisine Ak Partili Kürt siyasetçiler diye tek bir mekanik grup veya bunun tek bir mekanik görüşü varmış gibi toptancı bir değerlendirme doğru olmaz diyor. Ak Parti Ak Partidir içinde farklılıklarla beraber tek bir siyasi yapıdır. Her önemli meseleyle ilgili doğrudan başkanınıza bağlı olarak çalışan farklı mekanizmalarımız var diyor. Bu yansıyor mu yukarıda farklı düşünenlerin bu mekanizmaların e, yani sonuçta partili... E, görüp ona göre de siyaset üreteceksin. Evet. Şimdi bu olmadığı içinde rahatsızlık var. Mesela bu Ömer e şu soruyu sormak lazım. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2000 Grant Dink'in öldürüldüğünden sonra bu arkadaş, bu bizim namus borcumuzdur dedi. Aldı başbakanı evine götürdü. Devlet, hükümet biz bunu aydınlatmadık. Ne oldu Grant Dink'in? Ömerçeliye Kürt meselesinden önce ki bak e, bu lafları eden bir insan. Çok da takdir toplamıştı. Ne oldu? Ranting katilleri ödüllendirildi. Evet, değil mi? Kim dönemin valisi, milletvekili oldu. Emniyet müdürü vali oldu. Alttaki polisler Emniyet Genel Müdürlüğünde en üst noktalara geldi. Hesap mı soruldu? Ve dava, e, cinayet sürecinden önceki davaya bakamadınız. Demezler geldi. mi? İşte Sen namus borcumuz bu, böyle mi ödersin sen namus borcunu? O yüzden samimi değil. Sen önce diyeceksin. Söz, söz, buradan baş. Benim için bu Ömer Çelik açısından o lafı çok önemlidir. Evet. Sonra Kürt meselesinde sen e, Oslo'yu evet güzel, sabır, iyi falan. Ama sonraki olaylar ne? Roboski ne? Roboski'ye açıklı sen Uluderi'yi. Uluderi'yi açıklamadan AK Parti Kürt politikasında... İlerleme kaydedemeler. Hem içerik açısından evet. hem de yöntem açısından, evet. üslup açısından. Onlar bunu görüyorlar yani. Evet o soru ne? da var. Ee, i̇çerik değil üslup sorunu olduğunu mu düşünüyorsunuz diye soruluyor bu tartışmalar ekseninde. İçerik ve üslup da her ikisinde kurumsal yapımızın oluşumu ve temsili bellidir. Siyaset esas ve bir o kadar da usul meselesidir. Bu tip konulardaki görüşlerimizin ne olduğu ve usul açısından kimler tarafından dinlendirileceği partide bellidir diyor. Esas ve usul açıktır diye sormuşlar usul karşılığını aldı peki siz esası dikkate aldınız mı diye sorulduğunda ise bizim derdimiz oy yarıştırmak değil doğru yerde durmak ama mesela mesele illa oy meselesi ise söz konusu iddia esas açısından da yanlış olur diyor şu açıktır diyor bırakın Türkiye'yi bütün Orta Doğu'nun ve bölgenin Kürtlerini temsil eden en büyük parti biziz diyor. E, tabii Kürt nüfusu e, dünyadaki en büyük Kürt nüfusu Türkiye'de var. Öyle baktığınızda oran olarak AK Parti'nin de Kürt aldığı Kürtlerden baktığında doğru e, bir şey. Ama şunu söyleyeyim AK Parti e, ummadığımızın ölçüntüsünde ben, bana kalırsa bu 10 yıllık şeyde bir e, liberal güçlü bakış açısı getirdi başlangıçta. Hı. Yani ilk defa bir başbakan bu ülkede. Cumhuriyet kurulduğundan beri Kürt sorunu vardır lafına etti. Bu devletin kırmızı çizgilerini alt üst etmesi demekti. Tamam. Buyurun habur dedi. Bu da önemliydi. Pek çok gerçekten doğradım ama e, bu iş son yıllarda e, kendini güvenlikçi çizgiye doğru bıraktı. Ne zaman bunları analiz etme mümkün? Türk silahlı kuvvetleriyle. Yani rejimin mağduru olan ve seyahat rejimi mağduru olan AK Parti mağdur konumundan kendi pozisyonu yani Türkiye'nin dindarları e, bu pozisyondan çıktığı an diğer mağdurları unutmaya başladılar. Hı. Onlar da etnik mağdurlar. Başka dinlerden olan mağdurlar. Ya da başka sınıfsal kesimlerden gelen mağdurlar. Yani Türkiye'nin mağduriyet alanlarında ee, Ak Parti özellikle 2011 10 e, referandumu 2011 yani politik yargıdan yine politik bir yargıya geçiş vesayetin yargısından politik yine devam eden yargıya geçiş ve askeri vesayetin tırnak içerisinde eski gücünde yitirmesi Ak Parti'nin ee, bu alanda yani işte 60 tane genel Ergenekon, işte Balyos şu falan içeride. Değil mi? Yani Türkiye'de yaşanmamış olaylar yaşanıyor. O davalarda ayrı bir konu da yani. Sonuçta bunlar yaşandı. Bunlar önemli. Bundan sonra e, AK Parti'de Kürt meselesine sırtını çevirme, bölgenin liderliği gibi hususlar ve gerçekten e, bu konudaki pek çok neden sayılabilir ki bu Suriye korozyonu da önemlidir. Dünyanın bu bölgesindeki gelişmeler bir sınır güvenlik ve bölgesel Kürtlerin tabi Suriye'deki Kürtlerin öne çıkması bu şeyde ve Kürtlerin dört ülkedeki bulunan Kürtlerin her ülke üzerinde sürdürdükleri olayın toplulaşması PKK'ya da bir alan yaratmıştır. Evet. Bunların hepsi bir araya gelince... Hepsini bir araya gördüğümüzde AK Parti burada güvenlikçi, otoriter şeye, Robosco'ya kadar gitti olay. İşte bir miktarda popülizme kadar Popülizm vardı. Ve dolayısıyla bölgede eski Kürtlerle sempatisi, kendi partisinin milletvekillerindeki gücü işte bu noktaya kadar geldi. Dolayısıyla burada bir yanlış var. Ömer Çelik röportajı da aslında onu topu orta sağda yuvarlamaya çalışıyor. Usul esas vesaire gibi e, yaklaşımlarla bence e, esafa inmiyor yani. Evet. Esas da bu var yani. Sen i̇ndiği onu... yerde bir sonraki soruda gösteriyor zaten. Ortadoğu ve bölgenin Kürtleri temsil eden en büyük partisiyiz demecinden sonra e, bunu neye dayanarak soruyorsunuz diye soruyor Zeynep Miraç Milliyet gazetesinden. E, oy oranlarımıza dayanarak diye net bir şekilde açıklıyor. Türkiye'deki bütün kesimlerden olduğu gibi Kürt vatandaşlarımızdan da en çok oy alan AK Parti'dir. Ma ama maalesef Türk-Kürt oy dağılımı meselesi olarak ele alam, ele almıyoruz bu durumu diyor. Ee, hangi etnik gruptan kim e, çok oy alıyor değerlendirmesini sorunda buluyoruz. Açıldığı zaman mecburen ifade ediyoruz diyor. Ama yeni bir osta sürecinden bahsedildiği kısma da gelecek olursak, yeniden osta benzeri bir sürecin başlama ihtimali var mı diye soruluyor. E, kendisi de bu, bu bir mekanizmadır, mekanizmadır. Devlet istediği zaman buna başvurur. Ne zaman uygun görülürse. Belki de uygun görülmeyebilir diye <gülüyor> bir cevap veriyor kendisi. Şimdi burada tabii Ömer Çelik'in sayın Çelik'in bir yüzde 10 barajını hatırlatmak gerekiyor. Evet. Tamam mı? E, kaç tane BDP gibi parti kapatıldı son 15-20 yılda sayısını ben hatırlamıyorum yani. Kapatıldı yeni parti kıldı kapatıldı. İndir yüzde barajı yüzde ondan indir herkes. Özgürce seçimlere girebilsin. Niye indirmiyor? Bak kendi partileri de kaç kez kapatıldı. Değil mi yani evet. baktığınızda? Ee, en son artık 2009'da kapatılıyordu partiye. Değil mi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı şeyler? Bundan 3 sene önce. 3 sene önce. Dolayısıyla yani demokrat bir dürüst sergilemeye çalışıyor bu arkadaş. Ya zaman zaman böyle işte şey AK Parti'nin de iyi bir yüzü dışarıya doğru bak, şey yaptığınızda. Ee, ama e, bunları görmüyor. Dolayısıyla yani gerginliklerle bir de şöyle bir şey var ee, Can yani ben zaman zaman işte gazetecilik yapıyorum diyorum ya e, radyomuz için. Yani bu e, genel başkan Erdoğan'ın bir anket saplantısı var. Her şeyi bir anket yaptırıyormuş. Yani bu da polarize olunca efendim güç kazanıyor. Yani ne kadar sertleşirsek biz yüzde elliyi onlarla buluyoruz. Evet. Yakın bir çevre gittikçe koparsınız otoriterleşirse yalnızlaşır liderler biliyor musun? Çünkü e, bir 3-5 kişi olur bir aferist grubu vardı Fransız devriminde filan de vardır Atatürk'ün de aferistleri sofra filan. Bunun da bir böyle bir ekip oluşuyor ve e, görmüyorsun partiyle de bağın kopmaya başlıyor. Çoğu zaten büyük bir kütle parti Yüzde %50 oy almış. Yani inanılmaz onlarla olabildiğince temas etmeye çalışıyor ama e, ben sizi dinleyeceğim diyor son toplantıda. Bam bam bam bam. Yani dinleme falan olmuyor yani. Direktifler geliyor. Böyle bir genel böyle bir il başkanı istemiyorum diyor. Adam istifa ediyor falan. E neresi senin? Kürdistan'ın, Türk bölgesinin en önemli ilinin il başkanını sen istifa ettiriyorsun. Diğer bakırdan Burada da sorun yok diyorsun. Evet. Yani gülerler buna. Hiçbir sorun yok işte. Gayet iyi orada en ha, yok sorun var. Evet Zeynep evet. Mirac'ın da zaten söyleşisinde en son soru da bu. Ee, AK Parti'nin öz eleştiri konusunda performansını nasıl buluyorsunuz diye soruyor ee, Ömerçeli Çelik'e. Ömer Çelik eleştirileri dikkate alıyoruz. AK Parti kendi kendini eleştirmek ve yenileme konusunda deneyimli bir parti diyor. Çünkü karşımızda ciddi alınacak bir muhalefet yok. Kendi kendimizi eleştiriyoruz. TV'sinden Şimdi bu bir, bir öyle bir şey yok. O bezleşti AK Parti. Böyle çok hani böyle çok be, <gülüyor> büyüdü yani. evet. Be, evet. Be. Dolayısıyla sorunları var. Sağlıksız bir büyüme Sağlıksız var. yani. Evet. Yani böyle çok konuşulacak evet. soru. E, bundan sonra e, yarım saatte Ali Bilge ile tekrardan <gülüyor> devam edeceğiz. Ama kendi <gülüyor> köşesinde devam edeceğiz. E, şimdi ufak bir aram ha. edelim. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Tekrardan merhabalar. Açık gazetede devam ediyoruz. Ali Bey... Bugün aynı ben zamanda, daha Stüdyo konuğumuz. <gülüyor> e, ufak bir hatırlatma yapalım. Ömer Madra gripal enfeksiyon e, mağdur olarak evde dinleniyor şu anda. Kendisine Geç. bağlanamadık. Bağlanmayı, bağlanacağımızı söylemiştik ama bağlanamadık. Ama e, yarın e, umuyoruz ki kendisi bizimle beraber olacak. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet Ali Bey. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar evet. Ömer Bey'e iletelim. E, şimdi... Bir Ankaralı gazeteci olarak e, bütçe çok önemlidir yani bütçe 17 ekim e, 2002 işte 17 var filan e, maliye bakın tarafından açıklanır bütçe büyüklükleri hükümet e, parlamentoya gönderir işte komisyonda baya bir bakanlıklar tek tek tek komisyonlar hararetli tartışmalara renkli tartışmalara tanık olur yani sonuçta bir ülkenin bütçesi e, bir sözleşmedir. Kontrakttır yani. Ben ki son yıllarda artık yıllık değil üç yıllık bütçeler gündeme geliyor biliyorsun. Ondan sonra ve e, kaynakların dağılımını gösterir. Bir tercihtir. Yani ben herhangi bir hükümetin bütçesini göster ama üstünde yaz ne yazdığını da bilmeyeyim. Ona bakarak bunun sosyal demokrat mı? Sağcı mı? Solcu mu olduğunu anlayabilirim bütçeler. Yani baş... And atıyorum. Yani ülke, bütçeler önemli belgeler yani önemi tartışma şeyleri ve açıkçası e, vatandaşlar açısından yani bu kadar vergi alınacak mesela. Zamlar, açıklar, onların nasıl finanse edileceği, kaynakların nasıl transfer edileceği, nerelere gönderileceği, sosyal transferler vesaireler, teşvikler, şunlar, bunlar yani bütün yüre gerçekten Ekonomi politikanın en önemli şeylerinden biri. Ve bunun içinde gerçekten e, bütçe görüşmelerini izleyen e, gazeteciler de tecrübeli gazeteciler de olur. Orayı izlemek lazım. Evet. Yani Hem komisyonu izleyeceksin. Komisyondaki tartışmalarda inanılmaz dikkatli izlediğin vakit haberler çıkarabilirsin. Şimdi genel kurul dayanıyor. Ve de hükümet adına başbakan bugün genel kurulda e, bütçe görüşmelerinin bütçe üzerinden ama genel olarak Türkiye'nin meselelerini gündeme getirecek. Bir nevi son tartışmalara, polemiklere ışık tutmaya çalışacak. Zaten bugünkü gazetelere de baktığımızda mercek ve şeyler pek çok mesela işte tanar, bakanlar da gündemde gazetelerde şöyle baktığınızda kendi alanlarında belli ki bir hazırlık yapılmış. Başbakan 12 bakanıyla çalıştı hafta sonu. Bu bugünkü konuşmasına ve... ...bir noktada e, şunu yapacağı, ...10 yılın icraatını tartışacak... ...yani biz 10 yılda... E, ...buradan buraya... E, ...getirdik ve işte şu... ...Türkiye'yi şöyle şey yaptık onları... E, ...gündeme getirecek çünkü... E, ...önümüzde 3 seçim var... ...bu bütçede o 3 seçimi... ...içerecek yani... üçer yıllık yapılan performans... ...esasına dayalı bütçeler... Ve bundan, bundan tü, şöyle yani e, Avrupa'daki kriz, dünya krizi vesaire Türkiye'yi de etkiliyor ve büyüme oranında düşüş yaşanıyor. E, açıkların bir kısmı telafi ediliyor küçülmeden dolayı filan ama e, Türkiye'nin finanse etmesi gereken ve içeride 3'te ki öngörülen bir, büyüme oranı 4 galiba şey için e, onu çıkarabilmek için de uluslararası piyasalardan kaynağı temin etmesi gerekiyor. Ya bunda büyük bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. 2015'e kadar Amerikan Federal Reserve Bank para basacak. Krizi öyle geçmeyi, öyle bir politika seti ortaya koydular. Bu ne demek? Bu Dünyada bu paranın bir kısmı Türkiye'ye gelecek. Zaten Erdoğan da bunu görüyor yani. Başkanlık, başkanlık. Yani böyle hani bir e, dış açık kıfinansı et demeyen evet. bir krizle karşı karşıya kalmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla ama büyüme oranı eski şeylerde olmayacak. E, dolayısıyla bu işsizlik meselesinde e, kendisine bir siyasetçi olarak karşı karşıya bırakacağı handikaplardan bir tanesi. Dolayısıyla ne yaparsınız? Geçmişinizi ortaya, performansınızı ortaya koyan bir bilançoyla çıkmak durumundasınız Bugün Erdoğan bu 10 yılının nın, e, özetini yapacaktır ve Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerini bunu öne çıkararak e, 2013 ve sonrasını e, konuşacaktır ya da konuşacaktır. E, onu öne çıkarttığı için öbür taraf biraz da düşecektir. Mahalle açıdan bir özet niteliği taşıyacak galiba bugün yapılacak. Konu evet konuştum. yani buna önem verdiği gözüküyor. Bütün bakan ve bürokratlarıyla bu işe hazırlık yaptığına göre ki de 30 Eylül'de de şey oldu biliyorsunuz. Deminki şeyi bağlayacağım bak bu 30 Eylül'de Kongre oldu. Kongre'de sınırlı ölçüde. Parti yönetiminde değişiklikler yaptı, bir takım değişiklikler yaptı, yeni isimler getirdi ve bir hükümet revizyonu gündemdeydi. Bak üç ay geçti, hükümet revizyonu olmadı. Şimdi bütçe sonrasında kalacak falan e, meselesi var. E, bunu niye yapamıyor? Bu kadar güçlü otoriter, parti içi dengeler nedeniyle. Hı, evet. Yani eğer sen ne kadar güçlü olursan ol, önünde üç tane seçim var ise yerel seçimler. Kendinin cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler. Genel seçimde içinde partiyi istediğin gibi bir dizayn etme uğraşısı içerisindeysen o zaman parti içi dengeleri gözeterek bir revizyon yapmak durumdasın. Onu bile yapamıyorsun. Sınırlı bir revizyonu bile e, belki bütçe sonrasına bırakacak. Dolayısıyla e, bütçe görüşmeleri bugün e, çok dikkatlice izlenecektir Türkiye'de. E, Basın ve şey olarak bir takım sinyaller, e, işte başkanlık şeyimden Kürt meselesine kadar Gündeme gelecektir bu hususlar. Tabi Suriye meselesi. Suriye Türkiye bütçesinde artık önemli bir kale. Hem ticari açıdan hem de gelen sığmacılara. Şimdi oturup kayıplarımızı hesaplamaya... başlayacağız. Yani ya, ya bazı kuruluşlar. Yani Türkiye'nin Suriye sınırındaki bu iç savaş, e, Ortadoğu ülkeleri olan ve ...çeşitlendirmişti... ...artırmıştı... Ee, ...Avrupa'ya yaptığı... ...ki Türkiye'nin en önemli partneri... ...Avrupa Birliği'dir... ...yüzde ...ihracatının o bölgeye yapar... ...şimdi bu 38'lere düştü kriz nedeniyle... ...bunu da Orta ile telafi ediyor... ...biliyor musun... ...yakında Almanya'nın yerini neresi alacak... ...ihracat kaleminde... ...Yurak... ...ihracat kaleminde... ...tabii çok artış var... ...o yüzden de uçağını geri çevirse bile vazgeçemiyorsun... Yani onlar da almaktan vazgeçemiyor. Yani dolayısı bu e, meselede yani dolayısıyla e, Suriye'nin kayıpları hem dış ticaret açısından kayıpları var, e, Suriye hem e, sığınmacıların maliyeti açısından var. E, sosyal şeylerini bırakın kenara bakıyorum. 400 milyon liralık ek ödenek kondu Suriyeli mültecilerin yani kamplarda insanların o işte bir de kış da geliyor. Barınma, giyinme, işte yeme içme ondan sonra bütün ihtiyaçları için 400 milyon lira. 400 milyon lira iyi para. Evet. Ondan sonra ve bunların güvenlik meseleleri var. Bir gün hadise şey çıkabiliyor. Öbür tarafı bilmiyoruz. Yani muhalif güçlere yapılan örtülü ödenek ben gidebilecek muhtemel şeyleri falan bilmiyoruz. Ama bu 400 milyon lira. E şimdi bu ekstra şeyi de getiriyor. işte Patriot giriyor sınıra e, birlik kaydırıyorsun. Bunların hepsi harcamalar. Savunma harcamalarımız da artışta. Yani kalemlere tek tek e, girip boğmak istemiyorum. Bu Patriot meselesinde gelen bir haber vardı hafta sonu içerisinde. Patriotlarla beraber gelecek olan 400 askerin Almanya'dan. Yani iki hı hı. tane rampa geliyor ve iki rampayla beraber 400 asker geliyor. Bunların da öde, e, harcamaları e, Türkiye'den bütçeden çıkacak olduğuna dair de haberler gelmişti. Evet. Yani e, Suriye e, bir ek maliyet getirdi ve devam ediyor ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz bu Türkiye bütçesi üzerinde. Tabii büyük bir bütçe yani e, Türkiye işte Somali'ye e, Mısır'a kredi açıyor yani Afrika'ya çok önem veriyor bu iktidar dönümünde e, Libya'ya çantayla 400 milyon dolar para verdiler. 200 milyon dört, iki partide verildi. Yani bu tür harcamaları yapan bir ülke konumunda ama e, yani şu da var. İçeride e, ciddi bir işsizlik problemim var. Ciddi, bu bütçede sosyal transferlere kaba, kaba sosyal devlet uygulamaları var ya e, onlar e, yine e, yerleşmiş durumda. Çünkü seçimler var önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bu e, bütçe görüşmeleri e, her yönüyle e, bu bugünün yarının derler yanıt vermek suretiyle diğer siyasi partilerle herkes büyük bir hazırlık yapar bu evet. bütçe şeyinde. E, önümüzdeki e, dönemde ama baktığında yani gerçekten e, toplumun bir devletle birey arasında ya da toplumsal kesimlerle devlet arasındaki en önemli sözleşmelerden biri olan bütçe meselesini daha duyarlı olmak gerekiyor. Ne olduğunu ne bittiğini anlamak açısından. Bunun için de aslında ekonomik ve sosyal konsey diye bu iktidarın ilk yıllarında bir yapı oluşturuldu. Bunu da bir hatırlatalım. Toplumsal kesimlerin bir araya geldiği resmi olmayan diyelim yani yine hükümetin organlarının e, sekreteryesini yaptığı bir oluşumdu. Ama bu unutuldu. Doğru dürüst şeylerde, demokrasilerde bu konseyler aslında bütçeleri bile konuşurlar. Yani nereye ne gidiyor onları konuşurlar. Bu e, artık ekonomik ve sosyal konsey diye bir şey yok. AK Parti'nin son yıllarında bu şeyler unutuldu. Artık bir Epeydir gündemde değil. Acaba ee, bu konseyin mesela bunun içinde Türk TÜRKİŞİ, Diski, TOBU vesairesi hepsi vardı yani. Onlar da unuttu bu şeyi. Ee, bir noktada yasama meclisi gibi bir alandır, ikinci bir alandır. Yani bu tür mevzuların konuşulduğu, dile getirildiği. Çünkü sonuçta siyasi partilerin temsilcilerinin şey oldu. Ekonomik sosyal konseyler bütün toplumsal kesimlerin şeydir. Bir araya gidip konuştuğu şeylerdir. Bu anlamda bunlar da unutuldu. Bunu da bir hatırlatmış olalım. Türkiye'nin gündeminden çıktı. Bu hatırlatmanın iki taraflı olduğundan bahsediyorsunuz. Bir taraftan katılmayı unutan da bir taraftan da zaten bu kapıyı bir şekilde evet. kapalı tutanlardan evet. yani bahsediyorsunuz. Bir ülkede bu konseyler çalışıyorsa demokrasi kalitesi yüksektir. Evet. Yani AK Parti bunu başlangıçta çok sahiplendi. Evet. Bana göre yani mesela ben ee, bütçeyi bugün şu baktım çok hepsine bakamıyorum gazetelerin ama can e, şey değinilmiyor yani yeterince bizim bir ak parti döneminde zaman zaman böyle dikkat çekmeye çalışıyorum bir Ankara muhabiriniz olarak <gülüyor> ondan sonra bu da TOKİ TOKİ hesapları şimdi. Toki yine gündeme zaman zaman getirdiğimiz işte her yer Dağtaş Toki ve AK Parti'nin oylarını artırmadaki en önemli e, faaliyet alanları yani bu oya tahvil oldu yani insanların e, ev sahibi olmaları işte çift yollar vesaire sağlıktaki yapılanlar vesaire bir de bu, bu bu bütçede sağlık harcamalarında da değişiklikler söz konusu, o da gündeme getirilebilecek hususlardan biri. Her biri bir program konusu aslında, eğitim bütçesi, sağlık bütçesi, savunma bütçesi vesaire ama TOKİ hesapları e, bilmiyoruz. TOKİ hesapları bu hükümetin şeffaf olmayan bir bölgesidir. Yani TOKİ'nin alacağını vereceğini, nasıl bir e, bilançosu olduğunu, e, açıkçası bilmiyoruz Evet CHP'den gelen bir suçlama vardı Hatta bu geçtiğimiz hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a Vergi kaçakçılığı suçlaması gelmişti Ve Bayraktar'ın Toki Başkanlığı döneminde tapu kayıtlarında Usulsüz bildirim yaptığı iddiasıyla Beraber meclise gelmişti ya Burası ben e, 30 yıldır izliyorum Türkiye'deki Şeyleri yani geçmişte biz Görev zararları dediğimiz bir şey vardı Devlet zarar etti buna görev zararı denir ve hazine bir kağıt verir. O, o kağıt şeye koyulur, onun karşılığı yoktur yani. Sonra onu sen ödersin. Yani görev zararları toplumun üstüne yıkılır. İşte kriz çıkar sonunda hala ödüyoruz biz görev zararları. Kamu bankalarının, tarımsal desteklemeleri, bir, bir şey görev zararları vardır. Sosyal transferler nedeniyle yapılan bir de böyle yolsuzluklar... Yanlış e, idareler filan. Şimdi bu TOKİ hesapları yani TOKİ'nin birisi bana şunu söyleyemiyor hala. Ben birkaç kez ekonomiden sorumlu şeyi sordum. Hep es geçiliyor. TOKİ'nin kamuya borcu nedir? Yani merkezi kamuya. Evet. Toplam kamu, biz mesela toplam kamu hesapları. Eskiden böyle Türkiye'nin hesapları o kadar garipti ki. Işte sonunda bu e, kamu dengesini e, bilinmeyenleri vardı. O bilinmeyenleri eklediğinizde Çıkarın açıya bakardınız. TOKİ nasıl konsolide ediyor? Ben mecliste bir muhalefet parti sözcüsü olsam bugün bunu soracağım. Kardeşim TOKİ'yi bir çıkarın. TOKİ'nin genel kamuya borcu nedir? Bana söyleyin. Alacağım var borcum var. Evet. Tamam mı? Bu TOKİ'nin konsolide edildiğinde Türkiye'nin bütçe açığı mevcut bana takdim ettiğini 2013 bütçe açığının ne kadar üzerinde? Telaffuz etmiyorum bazı rakamlar. E bu günün birinde konsolide edilecek. Şu TOKİ'yi bir görelim. Ama bu sadece muhalefetin de yaptığı bir şey değil galiba. Bu Kasım ayının sonunda Erdoğan Bayraktar'ın bir açıklaması vardı. Maliye beni kandırdı diye. 2B gelirlerinin %90'ını beklerken sadece %1'lik oranın kendisine gelmesinden şikayetçi olduğunu söylemişti. Maliye Bakanı %90 derken %1'i de olabilir olabilir diyor. Biz %90 hesabı yaparken %1'lik bir kısım elimize geldi diyor. Kendi aralarında da yani hükümetin unsurları arasında da galiba bir anlaşmazlık ya da bir temassızlık olduğundan da söz edilebilir. Yani TOKİ'nin çalışma TOKİ yani toplu konut idaresi ortaklığı 1984'te kuruldu. Ama değişik biçimler oldu. Bu dönemde 2002 2003ten sonra çalışma modelleri değişik çalışma modelleri var. ...ve inanılmaz bir üretim yaptı. Farklı modeller üzerinden... ...sadece konut değil... E, ...başka şeylerde de... ...hastaneler, okullar vesaireler... ...şunlar bunlar. Sadece çevre ve şehircilik bakanlığının... ...döner sermayesinde... ...yılda 5 milyon lira toplantı... Toplandığı, e, ...söylenmiş Erdoğan Bayraktar tarafından. E, döner sermayesi. Evet döner sermaye içerisinde. Yani sonuçta... ...Türkiye'nin... ...şeffaf bir şekilde... Bu Türkiye hesaplarının toplumun önüne getirilmesi gerekiyor. Evet. Na, alacak verecek ne kardeşim burada? Tamam. Yani bir takım şeyler var. Ama bunu borcu varsa borcu nedir? Genel kamuya. Alacağı varsa alacağı nedir ki alacağı yok. Ve bu geçmişin görev zararı gibi yarın öbür gün. Yani yumuşak kırmı burası. Bu buranın dökülmesi gerekiyor. Ortaya tak tak tak tak. Ben şu kadar üretim yaptım, şu kadar açık, şu kadar değil. Ve de çok karmaşık bir model. Dolayısıyla bu bütçe görüşmelerinde e, TOKİ hesaplarının e, muhalefet tarafından ben olsam gündeme getiririm. Şeffaflık gerekten. Yani, bir de zaten, zaten bir bütün da. şeffaflık diye, diye gelen bir AK Parti iktidarı daha sonra biliyorsun savunma harcamalarını da Sayıştay denetiminden e, uzak tuttu ve de üstelik biliyorsun 2011 Bütçe uygulamaları yani hesapların kesin hesaplarının e, sayıştay raporları sayıştay tarafından gönderilmedi. Yani sadece olduğu. durumda yani Bu da, da tarihte değil. çok ender görülmüş olaylardan biridir. E, kamu İhale Kurumu'nun başkanı tarafından yapılan bir açıklama var. E, Türkiye'de yapılan her yüz ihaleden sadece yüzde dördü bize geliyor. İstisnalar, muafiyetler kanuna istisna haline getirilip e, bizim denetimimizden, Evet. Uzak kaldığına dair, e, uzak onların denetiminden uzak kaldığına dair de bir açıklama yapmış. Avrupa'nın da dikkatini çekiyor bu durum diyor. Harcamalar e, artacağına dair söylüyor ve 57 kez değiştiğinden bahsediliyor. Derviş evet. yasaları olarak bilinen ve kamu ihalelerinde denetim ve kontrol amacıyla çıkarılan kamu ihaleleri yasasının 10 yılda 57 kez değiştirilerek en çok değişiklik yapılan tek yasanın olduğu belirtiliyor haberde. Ecevit hükümeti döneminde AB direktifleri doğrultusunda çıkarılan yasada sadece altı istisna konu vardı. Bugün ise bu sayı kaç olabilir? Yüzlerce. Altmış. Yani, altı e, iken e, Ecevit hükümetinde şu anda gene bir on katı gibi bir rakam ulaşmış. Yüzde dördünü kapsadığına göre. Evet. Yani iş bitmiş demektir. Yani zaten böyle bir idare... Ee, yeni bir ayrıcılıklı memur e, atama alanı olarak e, oluşmuş demektir. Şimdi burası kamu ihale tarafı sorunlu. Sayıştay meselesi sorunlu. Ombudsman meselesi sorunlu. TOKİ ondan sonra e, büyük bir açık üretecek yarın öbür gün. E, ve bence yani... Bu açığı sonunda yine topluma ödetecekler, vergi verenler ödeyecek. Yani dünyada da olduğu gibi dünyada da ekonomik krizin bedelini garibanlar öder. Evet. Yani. E... Dünyadan Türkiye'ye dönecek olursak Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün manşetten verdiği durum tam bu son dediğinize uygun bir şekilde gerçekleşmiş. Türkiye'de 60 Türkiye'nin 67 kenti düşük ve orta gelir düzeyinden yukarı çıkamıyormuş. Yolsuzluk kıskacı olarak vermişler haberi. Çember kırılamıyor diyorlar. İş çevrelerinin üst örgütü Türk Offet'e göre Türkiye'nin 27 şehri yols, yoksulluk seviyesinde. Bu gruptaki kentlerin neredeyse tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alıyor. 40 şehir ise orta gelir düzeyine çakılıp kalmış durumda. Türkiye'nin düşük orta gelir düzeyinde 50 yıl kaldığına da dikkat çekilirken bu sürenin Çin'de 17 yıl olduğu vurgulanmış. 10 kentte zirve yarışındaymış. Hmm. Kentlerin gelir düzeyindeki büyük bir dengesizlikle de söz konusu olduğundan bahsediliyor haber içerisinde. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova'nın Toplam ulusal hasılaya katkısı 376 milyar doları buluyormuş. Bu 10 şehrin Singapur, Norveç, İsviçre gibi dünyanın en zengin ülkelerinden daha büyük bir ekonomik büyüklüğünün olduğundan da bahsediliyor. Yani böyle bir gelir durumu da var. Türkiye haritası üçe bölünmüş. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi kırmızı olarak gösteriliyor. Ee, düşük ve orta seviyeli olarak gösteriliyor. Evet. Orta kısım Orta Anadolu ve Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dahil olmak üzere orta gelir grubuna e, dahil edilmiş. Ve Marmara bölgesinden Ankara'ya ve İzmir'de dahil olmak üzere e, kalan kentlerde bunların da toplam nüfus toplam gelirinin daha doğrusu toplam ulusal hasılaya katkısının Singapur, Norveç ve İsveç, İsviçre gibi e, ülkelerinkinden daha fazla olduğundan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ayrım var yani. bütçe bütçe görüşmeleri, iktisat politikası görüşmeleridir. Yani ben böyle bir iktisat politikasını öneririm. Bunu böyle bir bütçeyle yapacağım. Şimdi büyümeyi böyle yapacağım. Şimdi Türkiye'de bu sorgulanması gereken. Ey hükümet ya da ben muhalefetim. Ben büyüme performansımı istihdam dostu bir büyüme stratejisi isteyeceğim. İklim dostu büyüme performansı yoksulluğu giderici Açıcı değil, gidirici e, ve gelir ve bölüşüm üzerinden. Mesela bunlar e, siyaset budur. Yani evet. bunun üzerine açıklarsın, program şeyini koyarsın. Şimdi bunlar yok. Zaten AK Parti'nin yaptığı sosyal transferler böyle gözüne gözüne hani hakaret edercesine Ay, al yoksul. Sonun önüne bir kova, kova koydum önüne hadi falan yani böyle, böyle kaba, hoyrat bir yaklaşım içerisindedir. Ya yapmıştır ama bu. Eskiden, eskiden bu sosyal transferleri unuttu. Sosyal devlet fonksiyonunu unutmuştu. Ondan da oya oy tahvil ediyor tabii yani. Bu yoksulluk haritaları, dengesizlikler falan var ama bir taraftan da işte bunu %50 oy alması için TOKİ'den oy alıyor. Ama TOKİ'nin hesaplarını bilmiyoruz. Bölünmüş yoldan oy alıyor falan atıyorum. İşte sosyal e, sağlık meselesinde mesela bu sene sağlık harcamalarını artık bitti. Hani o Gittikçe vatandaşın üzerine doğru yıkılıyor. Evet. Ya böyle durumların. Sosyal galiba... güvenlik meselesi de en başarısız alanlardan biri. Sosyal güvenliği de artık devletin dışına çıkarıyoruz her şeyi. Ak Parti hükümet döneminde bu çok oldu. Evet, böyle durumların galiba belli olması için bir olağanüstü hal gerekli e, gerekiyor. Çünkü e, bu deprem vergilerinin nereye kullanıldığı konusunda yani bu duble ot yolların ya da bu gibi harcamaların nereden çıktığına dair olan e, verileri. Bu Van'da gerçekleşen deprem sonrasındaki bu deprem vergileri nereye gitti sorusuna cevaben alabildik. Böyle olağanüstü haller durumunda galiba bu şekilde e, bir açıklama yapılabiliyor ki illa bu mu gerekiyor? Sadece bir olağanüstü hal durumu mu gerekiyor bir denetimle alakalı bir kamuoyuna bir açıklama yapma durumunda bulunmak için? Valla yani demokrasinin bir yer, bir ülkede gelişkin olduğunu anlayabiliğim için bütün harcamaların, Şeffaf ve denetlenebilir olması, hesap verilebilirlik üzerinden gitmesi gerekiyor. Ee, AK Parti'nin 2002 sonrası çıkışlarında biz burada yani kamu mali reform şeyini Ömer Bey'le defalarca konuştuğumuzu... ...işte e, şeffaflık yasalarının, yerel yönetimler vesaire bunların hepsi başlangıçta önemli adımlar olarak çıktı AK Parti döneminde. Ee, yani, bunun nereden Avrupa Birliği direktifleri, Dünya Bankası direktifleri... E, olması önemli değil. E, önemli olan ülkenin insanlarının yani bir bütçe çok önemli bir belgedir. Bir toplumsal sözleşmedir. E, ve hesap vermesi gerekir iktidardakilerin. Hesap da sorulabilir. Mekanizmaların olması gerekir. Ama biz ilk sayıştay yasasını deldik. Kamu ihale şeyi olduğu gibi e, vesayet kurumuyla bir noktada anlaşabilmemizin, el sıkışmamızın şeyinden biri. sen denetlemeyeceğiz abi dedik. Evet, evet. Sen ne yaparsan yap dedik. Buradan şeye gireceğim yani işçi, işveren örgütleri özellikle Türkiye'de garibanların örgütlerinin de bir krizde olduğunu görüyoruz. Bu da Sendikal Hareket 60. yılına ulaştı. Türk iş. Onun da hali pürme haline değinelim diyorduk ama sanıyorum Fekir fazla vaktimiz ııı Kalmadı gibi. gibi. Yani e, Türk iş 60. yılının kutlama hazırlıklarına girerken biliyorsunuz Türkiye'de sendikalı işçi sayısı 12 Eylül'deki işçi e, şeyinden yani sendikalı işçilerin sayısı hele AK Parti döneminde daha da dibe vurdu. E, Nüfusla oranladığımızda işer acısı bir e, sendikalaşma oranı var Türkiye'de. Emek hareketi e, gerçekten Son derece örgütsüz bir durumda. 60. yılın herhalde Türk var. iş yöneticileri bize emek hareketindeki bu gelen noktayı hesabını verirler diye düşünüyorum. Evet, Vermeliler diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda değinebilmek. Evet Bulabiliriz inşallah. umarım bu konuya. Yani benim tarafım bitti mi şimdi? Yani bizim ekonomi politik tarafı. Ekonomi politik tarafı bitti ama yayınımız devam, devam ediyor. ediyor. Ee, şimdi ufak bir ara verelim. Ali Bilge ile ekonomi politik Açık gazete Bu dinledik When I Paint My Masterpiece Richard Clare Danko'nun, Rick Danko'nun 1999 senesinde 10 Aralık tarihinde ölüm yıldanımını tekrardan denk düşüyoruz bugün itibariyle. Evet, şimdi bugün bir konumuz daha var Ali Bilge ile beraber kendisini karşıladık. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nde araştırma koordinatörlüğünü yürüten Volkan Yılmaz var. Konumuzda engellilere yönelik kamu politikaları ama biraz önce Ali Bilge ile konuştuğumuz konuyu devam ettiriyoruz. Genellikle harcamalar ve bütçe konusunda konuşmaya devam ediyoruz galiba. Hoş evet. geldiniz. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Hoş, Hoş bulduk. Evet konuyu biraz daha açabilirsek. Tabii. Buyurun. Yani bu konudaki başka çalışma yapan yer var mı? Önce onu sorayım evet. sizin dışınızda. E, ya. Bu duyarlılığı gösteren benim bildiğim yok. Yok engellilerin kamu harcamaları üzerine çalışan başka bir yer yok aslında genel olarak engellilik üzerine çalışan akademisyen Hı -hı. sayısı da Türkiye'de hali az evet. yani çok yeni yeni son 4-5 yılda bir iğme kazandığını söyleyebiliriz ama hala hepimiz birbirimizi tanıyoruz o kadar küçük bir grubu aslında. Evet. Ve Bilgi Üniversitesi'nde bu konuyla alakalı zaten yürütülen bir çalışma vardı. Kamu evet. harcamalarını izleme e, platformu. platformu üzerinde yapılan bir çalışma vardı. Bunun kitapçıklarına da bu, bu, erişebilmek mümkün internet sitesi üzerinden de. Hı -hı. Bunun e, engellere yönelik olan kaleminden bahsediyoruz. Evet doğrudur. Ee, şimdi şöyle aslında engelleri yönelik kamu politikaları hayli kapsamlı. Bir alan yani burada mesela şimdi bakıyorum kılavuzun içerisinde mesela öz, eskiden bir özürler idaresi vardı Türkiye'de ÖzİDA diye bilinen şimdi Aile Bakanlığı'na devredildi e, yetkileri. Özürler idaresinin belirli harcamaları vardı işte gelir desteği programları var engellilere yönelik yine. E, onun dışında işte sağlık harcamaları var belirli araç gereç tedavi giderleri vesaire. Onun dışında işte istihdama yönelik engelli bireylerin istihdam edilebilmesine yönelik belirli proje destekleri oluyor. Devletin Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte özel eğitime ayırdığı bütçeler var filan. Yani hayli eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yardım gibi sosyal hizmetler gibi geniş kapsamda e, hizmetlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, tabii şimdi şunu da söylemek lazım. Biz 2006'dan itibaren... Bu çalışmaya, bu çalışmanın verilerini geriye doğru gidebildik yani engellilere yönelik kamu harcamaları derken Türkiye'de 2006'dan başlayabildik daha öncesini. Çünkü. çünkü aslında engellilere yönelik politikalar e, biraz Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti tarafından başlatıldı yani. diyebiliriz. Yani öncesinde 1970'lerde bir bir tür iki iki çalışma var. Bir tanesi e, engelli çalıştırma yükümlülüğü getiriliyor 50 ve Hı -hı. üzeri işi çalıştıran yerlere. Bu 1970'lerin başında oluyor. Ardından e, 2022 maaşı dediğimiz işte özürlü ve yaşlı maaşı diyebildiğimiz bir uygulama başlıyor. Yine 1970'lerin sonlarına doğru. Fakat bu iki uygulama dışında çok kapsamlı bir politikadan bahsetmek mümkün değil geçmişte. Hı hı. Ama işte sonra Adalet ve Kalkınma Partisi aslında biraz geçmişten de yani siyasi geleneğini eğer milli görüşe dayandırırsak... Hı hı. ...aslında engellilerle ilgili ciddi bir siyasi bağı var ve bu alanı... E, hem hani siyasetin gündeminde taşıyor hem de aslında e, siyasetin gündeminde taşıdıktan sonra politikaları da geliştiriyor. Yani daha önce aslında biraz önce bahsettiğiniz bir sürü şeyle çok ilgili bu TOKİ, sağlık e, politikaları gibi alanlardan biri engellilik alanında. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi oy kazanabildiği, e, gelişme gösterdiği vesaire alanlardan biri diye düşünüyorum ben. Evet e, hatta bu konuyla alakalı muhalefetin de bazı hareketlerinden bahsedebilmek hı hı. mümkün en son CHP'den engelli bakanlığı teklifi gelmiş e, bu Şafak Pavey'in de aynı evet. zamanda bir engel hakları komisyonu istediğine dair de bugün haberler geliyordu hı hı. peki e, hangi ölçüde görebilmek mümkün e, yani nasıl tanımlamak ve anla anlamlandırmak mümkün muhalefetin bu isteklerini? ya gayet olumlu tabii hani Şafak Hanımın varlığı bile bence e, gayet olumlu hani kadın ve engelli birinin mecliste falda yani gerçekten olumlu çünkü ne de olsa Adalet ve Kalkınma Partisi muhafazakar bir siyaset izliyor ve hani işte mesela engelli kadınlara yönelik belki birazdan bahsederiz engelli kadınlara yönelik bir sürü dezavantajda var bu politikalar içerisinde dolayısıyla yani Şafak Hanımın varlığı çok önemli ama ee, şöyle söyleyelim yani muhalefetin bu alana ilgi duymaya başlaması olumlu ve buna devam etmek lazım ama bu yeni başlamış bir şey yani ben örneğin 2008 ve 2010 yılları arasında yüksek sansizleme engelleri yönelik sosyal politikalarla ilgili yazıyordum o zaman ben CHP'den görüşecek kimseyi bulamamıştım yani çünkü kimse bu alanda hiçbir şey çalışmıyordu. Dolayısıyla şimdi işte CHP'nin hem engelli bakanlığı önerisi önemli engelli hakları komisyonu istemesi meclis içerisinde çok olumlu. Bir de kendi içerisinde e, aslında şey yapmaya başladı engelliler e, kolu diyebiliriz hani işte kadın kolu vesaire gibi e, il, il ve ilçe düzeyinde örgütlerin içerisinde engellerin yer alabilmesine dair çalışmalarda başlattı. Bunların hepsi çok olumlu. Aslında sadece CHP'de de değil biraz daha genel olarak solda bu alana dair bir duyarlılık oluştuğunu söyleyebiliriz evet. yani. Tabii ki bunun biraz motivasyonu işte hani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine karşı olmaktan geliyor. Hani doğrudan engelli haklarını gözetmekten olup olmayacağını hani bu samimiyetesini yapmak pek mümkün değil ama biraz oradan motive oldu ve aslında yine de olumlu böyle olmuş olması. İşte mesela sol gazetesi bile Manşete taşıdı ee, engelliler gününde işte engellerin sorunlarını. Bu bizim çok hayal edebileceğimiz bir şey değildi bundan 4-5 sene önce. Benzer bir şekilde işte halk evlerinin mesela engelli hakları etöyesi diye bir çalışması var. İşte orada hani engellerin örgütlendiği bir sol e, örgüt diyeceğim. Hani bu e, oluşmaya başladık. Şu anki e, gündeme geçersek yani Tabii. engelli e, hakları ve bütçe. Evet. Ve e, Şu anki pozisyonu bir anlatalım tamam. isterseniz. Ee, şöyle aslında e, şu anda en büyük bütçe kalemlerinden bir yani başta şunu söyleyelim engellilerin yönelik kamu bütçesi arttı. Hı hı. 2006'da örneğin gayri safi yurt içi hasılanın e, %0.08'i engellilere gidiyordu. E, 2006 yılında hayli düşük bir bütçeden bahsediyoruz. Bugün 2011'de yine düşük olmakla birlikte 0.44'ü Gayri safi hastalığının engelleri. %44'ü oluyor değil evet, mi? Evet. evet. Hı hı. E, dolayısıyla bu durumun kendisi yani bu artış olumlu. Ama politikaların içeriklerini de tartışmamız lazım. Yani hı hı. yalnızca bütçe artışı hani bir e, yani tabii ki kendi başına olumlu olabilir ama nereye harcandığı bu bütçenin de çok önemli. Mesela size bir örnek vereyim. Demin baktım bütçe şeyinde. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %69'u personel maaşlar. Evet. Yani e, tabii. Ee, engelli bütçesi içerisinde de aslında büyük bir kısmı e, nakit transferleri dediğimiz e, kalemleri oluşturuyor. Yani bunun içerisinde hem bu 2022 sayılı kanun çerçevesinde ödenen özürlü aylıkları, yani tırnak içinde özürlü, onların da değiştirileceği söyleniyor evet. şimdi. Engelli aylıkları var ve de e, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından eskiden veriliyordu. Şimdi Aile Bakanlığı tarafından bir evde bakım aylığı bu çok <Gülüyor> tartışılmıştı. Bir şey Türkiye'de işte e, aile içerisinde bakımı sürdürülen engellilerin ailesine yönelik bir nakit desteği programı aslında bu temelde. Böyle iki e, büyük kalem aslında engellilerin yönelik harcamaların büyük bir kısmını oluşturuyor. Bunların ardından da eğitim hizmetleri geliyor. Eğitim hizmetleri içerisinde bir yani Türkiye'de özel eğitim yani engelli çocukların... Ee, yaşıtlarından farklı olarak ihtiyaç duydukları Eğitim hizmetleri çok gelişmiş değildi Şöyle bir yol izlendi bununla ilgili de e, Birincisi işte kaynaştırma eğitimi Dediğimiz bir uygulamaya geçildi Kaynaştırma eğitiminden kasıt şu Engelli çocukların yaşıt, yani Kendi yaşıtlarından farklı okullarda Ya da farklı sınıflarda eğitim görmeleri değil Aslında yaşıtlarıyla beraber hı hı. Aynı sınıfta eğitim görmelerine yönelik Bir çalışmaydı bu İkinci olarak da Özel eğitim ihtiyaçlarına yönelikse özel özel eğitim merkezleri dediğimiz yani burada özel eğitim parantezinde özel kurumlar tarafından verilen özel eğitim merkezleri açıldı. Bunlar özel kurumlar <gülüyor> ve devlet bu kurumları doğrudan finanse ediyor. Bu kaynaştırma e, metodu halen devam eden bir metot. Evet, halen devam eden evet. metot. Özel eğitim de kaynaştırma sınıfında yani siz normal bir sınıfa devam ediyorsunuz ama farklı eğitim ihtiyaçlarınız da var. Bu işte rehberlik ve araştırma merkezleri evet. tarafından belirleniyor. Ardından işte belirli saatlerde okul normal örgün eğitiminizin dışında özel özel eğitim merkezlerine gidiyorsunuz ve orada farklı işte ek ihtiyaçlarınızın karşılanması öngörülüyor. Buraya da yüksek miktarda bir bütçe ayrılıyor. Yani bütçenin böyle geneline baktığımızda e, hani göze çarpan şeylerden bir tanesi şu. Örneğin bakım meselesiyle ilgili. Devlet kendi personeli üzerinden yani profesyonel <gülüyor> bir bakım desteği geliştirmekten uzak bir politika izliyor. Yani burada muhafazakar politikadan kastımız şu aile zaten hali hazırda engellere aileleri bakar. Dolayısıyla aileleri desteklemek gerekir gibi bir mantıkla ilerleniyor. Ama tabii burada hani tartışılacak çok şey var tahmin edersiniz ki yani aile biriyle aranızda aile bağının olması onun size çok <gülüyor> iyi bakacağını gerektirmez. Yani. Ayrıca sizin ailenizde yaşamak isteyip istemediğinize dair kimse... Bir şey sormuyor oluyor. Böyle bir politika izlediği durumda. Ben bu arada merak ediyorum. Yani bu ıı, Türkiye'deki engelli <gülüyor> ıı, statistikleri ıı, hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. Yani bu ıı, profili anlatabiliriz. Şöyle eee Şimdi Türkiye'de bir Türkiye özürler araştırması yapıldı hı hı. 2002 yılında. Aslında hala bu verileri kullanıyoruz evet, değil mi? Geriye dörük bir de de yok da bunun üzerinden sonra başladık. Bunun üzerinden onu... e, gidiyoruz hep. 2002'de de çıkan rakam şöyleydi. %12 civarında, 12'nin biraz üzerinde bir engelli nüfusu olduğu Türkiye'nin ortaya çıkıyordu. Şimdi burada... Engelli deyince aklımıza tabii yani doğrudan çağrışan belirli engel türleri var işte. Biz engel deyince tekerlek sandalye evet. insanı anlıyoruz ama aslında tam olarak böyle değil. Hem işte görme engelliler, işitme engelliler, işte bedensel engelliler, ortopedik engelliler dediğimiz yani bir çok çeşitli bir grup var. Ayrıca bunun içerisinde bu %12'nin %8'ini de süreyen hastalıklara sahip insanlar oluşturuyor. Yani hem engellilerden bahsederken aslında hem bildiğimiz anlamda işte görme engelli, işitme engelli, bedensel engelli, zihinsel engelli gibi gruplardan bahsediyoruz. Aynı zamanda ruhsal, duygusal engelli denilen işte ruhsal sorunlar yaşayan bireylerden bahsediyoruz. <gülüyor> Ve işte ağır şeker hastaları, kanser hastaları vesaire gibi bir gruptan bahsediyoruz. O i̇şte hayli heterojen bir grup engelliler dediğimiz grup. Evet. Verilerde yani aslında gelişmekte olan ülkelerde hemen hemen bu düzeyde e, hani engelli nüfus oluyor ama engelli %10 nüfus... %10-12. Evet bu, bu civarda bir engelli nüfus hemen hemen hani yani. evrensel denilebilir. Hı. Çünkü bu kadar trafik kazasının dünya esnesinin üstünde bir ülke. Hı hı. Yani yıllık ölen ve sakat kalan evet, insanlarla e, şeyi e, onun için ben oranı mayınlar işte, yani ka yani o, o yani şey. dünya'da toprakları içerisinde en uzun savaşı olan evet. e, son 50 yıldaki biziz yani değil mi burada e, on binlerce insan şey oluyor evet. e, onun için ben bu oranı merak ediyorum e, sonradan hiç şey olmadı mı bu yeniden, konsolide yeniden e, onun üzerinden gidiyoruz yani yüzde evet, on gidiyoruz. gidiyoruz evet ama tabii hani burada şöyle de bir durum var. İşte genellikle mesela engelliliğe dair bir şey konuşurken hep böyle engelliğin önlenmesini de konuşuyoruz <gülüyor> aslında. İşte engelliğin bir şekilde önlenebilir durumlarda önlen önlenmesi de çok önemli. Ama hani şöyle bir fanteziye de kapılmamak lazım. Aslında işte koruyucu sağlık önlemleri mükemmel olsaydı hiç engellimiz olmazdı evet. falan gibi. Yani böyle, böyle bir şey yok. Yok. Değil. Dünyanın her yerinde engeller var ve bunu... ...bir tür farklılık olarak kabul etmek ve buradan hareket etmek zorundayız. Yani Tabii ki bu koruyucu sağlık önlemlerini yok sayalım anlamında değil. Yani bunu işte trafik kazaları olmasın, savaş bitsin falan. Ama yani bunun dışında da her zaman engelli insanlar olacak. İşte kronik hastalıklar en azından içinde yaşadığımız çağda devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla hani bu var olma biçimini kabul ederek politika üretmeye devam etmek lazım. Evet, aynı zamanda meclisteki çalışmalarda devam ediyor. Biraz önce bahsettiğiniz bu kelimeler üzerinden giden de bu engelli ve özürlü farkı üzerinden giden de çalışmalarda mevcutmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi hizmet, sosyal hizmetlerden sorumlu. Genel Başkan Yardımcısı Nüket Otar'ın Otarın bir açıklaması var. Yüz civarında kanunda özürlü, sakat ve çürük ifadelerini ayıklayan yasa tasarısını bakanlar kurulundan geçtiğini ve yakın zamanda e, meclise sunulacağını açıklamış. Hı hı. E, bu çalışmaların genel olarak yapıldığı alanında e, bu haber üzerinden de göreceğimiz üzere açıklamış. E, Adalet ve Kalkınma Partisi sosyal hizmetlerden sorumlu hı hı. sosyal hizmetler birimi olarak görebilmek mümkün evet. peki bir bakanlık geldiği takdirde ne gibi bir e, değişiklik olabileceğine dair bir öngörünüz var mı? Ee, var. Ş şuradan başlayayım. Öncelikle evet. o kelimelerin değiştirilmesiyle ilgili. Yani önce bir çok şükür diyelim. Yani evet. hakikaten gerçekten 10 yıldır ısrarla özürlü, ya. özürlü, özürlü demiş olmalarının hiçbir özrü olamazdı gerçekten. Artık gerçekten hani engelli denmesi o hani çok olumlu. Bir den yani çok küçük bir not. Aslında sakat kelimesi de kullanılmaya ee, yeniden kullanılmaya başlandı diyeyim. Evet. Şöyle e, belirli yani engelli örgütlerin içerisindeki aktivistlerin bir kısmı sakat sözcüğünü yeniden kullanıma açmak istiyorlar çünkü engelli sözcüğünde şöyle bir vurgu var ya işte aslında engelsiz de değil dışınızda işte sevgi bütün engelleri aşar vesaire gibi böyle yani evet. e, biraz farklı fazlasıyla... aslında bu Osmanlıcı karşılığı ne? Bilmiyorum. E, eminim daha iyi doyuruyordur yani <gülüyor> kelime olarak. Olabilir. Yani bir kelime problemi var yani. Hmm. Ama benzer bir tartışma mesela İngilizce'de de var işte. Uh -huh. Handicap mi deneyecek, hmm. disabled mı deneyecek, ne deneyecek vesaire gibi. Hani engelli nispeten daha çok kabul gören bir kelime ama hani sakatta kullanılıyor. Şimdi bakanlık olsaydı ne olurdu? Ee, özellikle bu son kamu idaresindeki değişiklikle biliyorsunuz özürler idaresi kapatıldı ve özürler idaresinin bütün yetkileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na evet. devredildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın altında da özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü var. Evet. Şimdi hani ismi değişti diyelim. Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü diyelim. Şimdi bu yani engelli ve yaşlı diye bir gruplamanın aslında yani bilimsel olarak, politik olarak hiçbir şeyi yok, temeli yok. Yani aslında doğrudan engellilerin e, muhatabı olacak bir kamu kurumunun olması çok önemli. Burada engelli bakanlığı olması ne, ne değiştirir? Öncelikle burada bir siyasi irade probleminden bahsetmek lazım. Yani siz eğer siyasi irade gösterebiliyorsanız... ...genel müdürlükle de bu işi yapabilirdiniz. Ama bakanlık olması şöyle bir olumlu yan getirebilir gibi geliyor bana. Engellilere yönelik politikaların eş güdümlü bir şekilde yapılması Daha çok ordine, önemli. Ya aslında birçok evet. as bir grup için bunu söyleyebiliriz. Yani kadınlara yönelik politikaların da aynı şekilde işte... E Hani böyle bir politikamız yok ama LGBT'lere yönelik politikalarda hani şey bir devlet olsaydı eşitlikçi özgürlükçü bir devlet olsaydı hani ordineli bir şekilde yapılması çok önemli. Çünkü burada örneğin erişilebilirlikle ilgili yaptığınız şeylerin doğrudan eğitim ile ilgisi var. İstihdamla ilgisi var. Yani bir bir aklın devlet içerisinde engellilik bakışını bütün kamu politikalarına getirmesi çok önemli oldu. Evet. Burada o Avrupa sonra... Birliği de mesele nasıldır? Bakanlık düzenine mi yaklaşıyorlar çok farklı örnekler var. Yani e, mesela OECD'nin bir e, raporu vardı. Orada şey diyor yani uluslararası karşılaştırmaya çok açık olmayan bir alan engellik hmm. alanı diyor. Çünkü herkes çok farklı biçimlerde örgütlemiş kamu idarelerini bu, bununla ilgili. Ama en azından mesela şöyle bir şeyden bahsedebiliyoruz Avrupa'da. E, ayrımcılık yası işleyen bir hukuki mekanizmaya dönüşmüş durumda. İşte bu ombudsmanlık vesaire diye Türkiye'de yeni yeni gündeme gelen ve daha şimdiden ucubeye benzemiş olan evet. hani mekanizmalar bir şekilde aslında hem engelli haklarını kamu idaresine öğretme görevi diyeceğim. Hem de engellerin doğrudan beyanları üzerinden işte dava açabilmelerini, kamu idarelerinin yaptığı pratikleri sorgulayabilmelerini vesaireleri. ...önünü açan bir mekanizma... ...bununla birlikte de tabi sosyal devletin... ...daha yerleşmiş olduğu yerlerde... E, ...hani işte gelir desteği... ...politikaları, istihdamı, entegrasyon gibi... ...meselelerde daha iyi işliyor... ...şimdi bunların her ikisinin olması çok önemli... ...yani hem sosyal politika olacak... ...hem de bu sosyal politika eşitlikçi olacak... ...bir de ayrımcılık yasağı uygulanır olacak... ...çünkü öbür türlü... ...yani bunların bir ayağı eksik olduğu durumda... ...hem eşitlik hem özgürlükten bahsetmek... ...pek mümkün olmuyor... Evet. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir de bu verilere elinizdeki verilere ulaşabilmek için bir internet sitesinin adresini de verebilirsek. Ee, aslında e, stk.bilgi.edu.tr'den Bilgi, e, Bilgi Üniversitesi'nin sivil toplum kuruluşları çalışma sivil e, toplum çalışmaları merkezinin web sitesine ulaşabiliyordur. Orada kahipten yani kamu harcamalarını izleme platformu bölümüne gittiklerinde bütün yayınladığımız kılavuzlar her sene yayınladığımız ve işte 30'u aşkın hak temelli sivil toplum örgütünün altına imzasını koyduğu mektupları bulacaklar. Bu mektuplar milletvekillerine her sene ulaştırılıyor evet. ve işte milletvekillerinin biraz engellilik işte kadın çocuk gençlik üzerine bir fikri olsun diye uğraşıyoruz aslında. Yani bu çok yararlı işler var. yapıyor bu evet. platform biz de kutlayalım yani ben izliyorum. Beşik alanlarda. Bu web sitesi üzerinden de ulaşabiliriz bu bilgileri. Ulaşabilir Çok teşekkür ederiz ben geldiğiniz teşekkür için ederim. kısa bir vakit ayı ayırabilme durumunda kaldık. Çok Bugün de bir takım teknik aksaklıklarımız devam etti. Aslında teknik olmayan aksaklıklarımız devam etti. Ömer Madra tekrar hatırlatmak <gülüyor> gerekirse. Gribal infeksiyon mağdur olarak. Olsun. Geçmiş olsun tekrar iletelim kendisine. Evet. E Bugünlük açık gazete burada bitiyor ve bu Guthrie programına buradan doğrudan geçiyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Özellikle Ali Bey beni yalnız bizi yalnız bırakmadığınız için burada teşekkür evet. ediyoruz. Mert de tatilde, tatilde diyorum. Turnede onun onu yerine bakan arkadaşım Didem. Didem'e de teşekkür ederiz. Didem'e de Bizim buradan burada. bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve çıkışımız yapalım. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Evet. günaydın.